الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لا لولا لأولا هدان الله وما توفيقي وعاة صامي الله بله لقد جاءت ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على سيدنا محمد على آله وصحبه A'udhu billahi sallallahu alayhi wa sallamayla min ashshaytani rajeem Rabbim a'udhu beka bine vazaatushaytayin wa'udhu beka rabban yahturun Bismillahirrahmanirrahim Teqad jaaakum rasulun min anfusikum aziz azizun alayh maa anittum harizun alayhum bilmu'minina röhmunfirrahim fein tewellewu faqull Fakül husbiyallah la ilahe illallah. Aleytakkeltu Rabbul arşi alažim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ali kıyas ey diyar muhammed. Jazallahu aleyne anna binayi muhammeda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahel Allah. Hatı Seyyidana muhammede. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahel Rabbimiz müstebah ve taala Sonsuz hamci senalar olsun ki bizlere dünyada da hasene verdi, ahirette de hasene verdi. En büyük hasene güzellerin en güzeli iman. Kur'an nimeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılınma şerefi, ehli sünnet vel cemaat mezhebinin itikadı üzere yaşama devleti dünyadaki en büyük hasene bunlar olmadıktan sonra paran çokmuş, karın güzelmiş, çocuğun çokmuş bunlar itibar edilecek şeyler değil Tabii ki hanımın güzel huylu olsa, güzel yüzlü olsa hasenedir dünya bir metadır geçici bir yaşantıdır ama dünyanın, metalarının en hayırlısı sâliha bir eş. Sâliha demek ibadeti olacak, güzel huyu olacak, kocasını üzmeyecek, gıyabında malını muhafaza edecek, namusunu muhafaza edecek. Yüzü de güzel olursa, Aliül âlâ, hasene. Öbür türlü tabii yüzü de çirkin olursa, adam diyor, ağla, çık ağla. Ne yapacaksın <gülüyor> yani? O da kötü bir şey. Hasene sayılmaz. Hasene güzel demek. Dünyada hasene. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil hasene. Ama şimdi karının yüzü güzel, huyu bozuk. Sütü bozuk. Eyvah! Yandı o karıdan. Koruma senin malını, namusunu. Helak eder seni ya. E, ikisi de denk gelir mi? Geliyor bazılarına denk. O zaman tam hasene. Dünyada hasene. Ama ahirette kurtarır mı seni? E, Salihah olursa fayda eder sana. E paran çok, zekat veriyorsun, sadaka veriyorsun, hayır yapıyorsun, hasene yapıyorsun. E hasene, bu hasene. Ama geri kalan dünyada bıraktın gittin. Çocuğun çok, namaz kılıyorsalar, zikrediyorsalar, dua ediyorsalar, hele sen öldükten sonra sana hayır yapıp yollasalar, hasene. Biz Mevla'dan dünyada da hasene istiyoruz, ahirette de hasene ama Dünyanın malı, hanımı, kocası, karısı, çoluğu, çocuğu, eşi, dostu, güzel ev, geniş ev, hasene, evin genişliği hasene. Çünkü misafire bir oda ayarırsın, hanemlik selamları riad edersin, çoluk çocuğa hepsine ayrı oda verirsin, aynı odada yatmak zorunda kalmazlar, hasene bunlar, iyi şey. Zekâtü dar, evin zekatı nedir? Yani oturduğun eve zekât düşmez. Ama intekal etse bir evimli misafir ağırlamak için oran bir odan olsa bir bölümün olsa içinde de abdesti banyosu olsa da adam dışarı geceliğin kapıyı çalıp müsait mi diye parmağa ihtiyaç olmasa seni de uyandırmasa çok iyi bir şey. Ha Ama bütün bunlar dünya metaıdır. Ve ma macu ti min şeyin Size ne verildi maddi menfaatten? Dünyalıktan sağlık, sıhhat, para, ev, bark, araba falan filan. فمتعو'l hayati dünya ve zinetü'ha, Dünya hayatının geçici metadır, zinetidir süsüdür, yaldızıdır. Ve عِنْدَ الله. Ama hangi şey Allah katındadır? İman, ameli salih, Ehl-i sünnete göre inanmak, şu sohbetler, şu cemaatlerde bulunmak, iman ile ölmek, çene kapamak, e onun yolu bu cemaatlere devamdan geçer. Sohbetleri terk etmemekten geçer. İtikarda ehl sünnet üzere olmak, beş vakit namaza devam etmek, tadili erkana rahat etmek, biraz yavaş kılmak lazım. Hızlı, hızlı, hızlı, nereye ya? Ne yetiştiriyorsun mübarek adam? Nereye, ne yetiştiriyorsun? Mevla yavaş istiyor. Rükudan kalktın, düzgün bir duracaksın. İki secde arasında rahat oturacaksın. Secdede en az Sübhane Rabbine Azim üç kere, en az talim üzere, tecvid üzere rahat hareket. Bunlar Allah'ın dinde olan şeyler. Efendim, Gece namazları, teheccüd namazları, işrak namazları, kuşluk namazları, evvabin namazları, tarikat dersleri, zikirler, rabıtalar, murakabeler, hayırlar, haseneler, sadegeler, zikirler, Subhanallah ve hamdiler. El bakia tu salihat, el malu el benoun, zine tu hayat Kehf dünya. suresinde, mal evlat, erkek çocuklar, kız çocuklar, dünya hayatınız geçici süsüdür. Dünya ne kadar kalacak, süsü ne kadar baki kalsın. Çoğu kere anneler, babalar, evlatların acısını bile görüyorlar. Ne kadar da zor bir durumdur. Ana babadan evvel çocuklar ölüyorlar. Mevla imtihan etmesen, bizlere öyle bir imtihan nasip etmesen, ederse kazanmayı nasip eylesen. Sabır ve rıza göstermeyi nasip eylesen. Amin. Sabır zor iş. Evlat acısı tatmadık biz. Zor diyorlar. Zor diyorlar. Ama iman olursa Mevla kalbini hidat eder. Ma sabemin musibetin illa iznillah. Ne musibet geldi? Oğlun öldü, kızın öldü, karın öldü. Ee, karının ölmesi o kadar musibet değil herhalde size göre. Bilmiyorum yani. Bana göre musibet olabilir. Bana lazım da. Siz diyorsunuz ama elimi alsam ellisi falan ver falan. Ama çocuğa öyle demezsiniz herhalde biraz. Çocuk daha zor gelir değil mi? Çocuk karıdan daha zor gelir. Size ne musibet geldi? Evin yandı, ocağın yandı, fabrikan yandı. Ağaçlar yeşerdi, bir don vurdu, meyveler gitti, mahsuller gitti, seralar bitti. E bu da senin paran da. Bir sene ne yiyeceksin? Musibet vurdu. Benim iznim olmadan vurmadı Mevla buyuruyor. Mutlaka ben müsaade ettim. E peki niye müsaade ettin? İmtihan edeceğim. Şimdi herkes bu musibetlerde rıza gösterebiliyor mu? Bağırmadan durabiliyor mu? Yaka yırtmadan, yanağına tokat atmadan edebini muhafaza edebiliyor mu? Demiyor. Ne buyuruyor Rabbim peşinde? Ve meymin billahi yahtiqalbah. Kimin imanı Allah'a karşı sağlamsa, dürüstse, yakînî ise, gözle görüyor gibi ahirete inanmış ise Allah musibet ve bela anında ne yapar? Onun kalbine hidayet verir. Yani taşkınlık nasip etmez, şaşkınlık nasip etmez, rızasızlık ve tahammülsüzlük sergilettirmez. Allah onun kalbini hidayet eder. 13'ü ne dedik? Ya Rabbi bize musibet verme Ya Rabbi. Belaları kaldır üzerimizden Ya Rabbi. Ama kaderindir. Vurduracaksan kalbimizi hidayet eyle Ya Rabbi. Rızasızlık yaptırma bize Ya Rabbi amin Allah'ım ya Rabbim. çok önemli bir mesele verir bir güzellik alır veren o alana diyeceksin hiç itiraz etmeyeceksin şimdi verdiği mallar geçici oğullar geçici zinetler, süsler geçici imkanlar itibarlar geçici kadrolar makam mevkii koltuk sandalyeler geçici değil mi Adam geçen milletvekili oluyor şimdi normal millet oluyor benim gibi değil mi? Vekil vekil olamaz. E üzülüyor. Ne üzülüyorsun ya? Kurtuldun işte sevinsene. Mübarek adam. Yine illa milletvekili olmak istiyor. 40 senede milletvekili olan var mecliste. 40 senede. E sen 40 senede meclisesin, bu memlekette düzelmediğine göre fuzulüsün. Fuzulüsün yani makam makam makam koltuk koltuğunu altından çektikleri zaman emziğini aldığın çocuk gibi ağlıyor ya ne kadar meraklısınız bu evendi vekil olmaya ya. Allah Allah ya acayip iş ben şimdi bursa'dan koysam bağımsız kazanır mıyım acaba <gülüyor> doğru konuşun ha adamı yolda bırakmayın <gülüyor> bursa'nın hepsini bana verseniz girer miyim bu işlere acaba he bütün bursayı bana verseniz Kadroların hepsini. Girer miyim? Niye? Akıllıyım. <gülüyor> Milleti namaza başlatmak lazım. Ehli sünnet itikadını tahsis etmek lazım. Bir kişiyi haramdan, zinadan kurtarmak lazım. Siyasetin ehli var. Allah onlara becettirsin, muvaffak eylesin. Amin. Biz o işin ehli değiliz. Biz size hizmet edeceğiz. Biz size hizmet edeceğiz. Ya... On üçün dünya geçer. Makam, mevki, mertebe bitti. 10 sene de geçer, 20 sene de geçer, 40 sene kral olsan ne olur ya? Bir de sonları kötü olmak da var. Saddam'ın sonu ne hale geldi? Kaddafi'nin durumu ne hale geldi? Ne oldu 40 senelik krallık kurtaramadı ki onu? Zalimlik etti, çok hainlik etti tabii. Mevla belasını verdi. E şimdi, Kâfire zaten ebedi cehennem, e Müslümanım diyene de dünyada da bela verir Mevla çünkü zulümle abad olunmaz. Bunlar geçer Allah buyuruyor. Ve mâ indellâh Benim katımdakiler, ne demek o? İman, namaz, abdest, vaaz, nasihat, ilim meclisi iyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek. Bunlar hayırlı işler. Vel bâkiyâtus salihat. <Sessizlik> Salih ameller, bakı ameller, ebedi kalıcı ameller. Hayrun inde rabbike sevaban. Rabbin katında onların sevabı hayırlıdır. Karşılığı güzeldir. Akairun <gülüyor> emela. Ümit bakımından onlar hayırlıdır. Ümit tutacaksın. Neye ümit bağlayalım? Neye bel bağlayalım? Rabbimizin katına yolladığımız salih amellere, hayırlı amellere bağlayalım arkadaş. Memnünullah خيرu ve baqa. Rabbin katındaki ameller işte bu dersler, bu ilimler, ameller, ihlaslar خيرun kıyas edilmeyecek kadar hayırlıdır ve baqa. Baqa daha baki. Dünya hiç baki değil ki. O tam baki. Dünya tam fani. Bitti bitiyor. Ama Rabbin katındakiler kimlere hayırlıdır? لِلَّذ۪ينَ <lillezine> آمَنُوا <amenu> Doğru düzgün iman edenler, ehli sünnete göre itikad edenler için وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ancak Rablerine tevekkül edenler, işlerini ancak Mevla'ya ısmarlayanlar. Sebepler alemindeyiz, sebeplere te tevessül ederiz, ama yaratmayı Mevla'dan biliriz, hayrı da şerrı da yaratan ancak Allah'tır biliriz, Celle Celal Ve Hayrımızın ziyadeleşmesini niyaz ederiz. Şerlerden uzak olmak için Mevla'ya dua ederiz. Muhafaza için dualar okuruz, zikirler ederiz, Mevla'ya sığınırız. İtimadımız ancak Allah'a. Celle şanuhu Celle celal. Böyle yapanlara Rabbin katındaki daha hayırlıdır. Onun için Allah ahiretimizi dünyamızdan hayırlı eylesin. Allah Teala Ömrümüzün en hayırlısını son kısma eylesin. Allah Teala amellerimizin en hayırlısını son zamanda nasip eylesin. Allah Teala günlerimizin en hayırlısını kendisine kavuşacağımız gün eylesin. Allah Teala teraddüs hazretleri en büyük saadetimizi, mutluluğumuzu sıratı geçerken nasip eylesin. Allah Teala en bahtiyar günümüzü mizanda sevaplarımız ağır geldiğinde görmeyi nasip eylesin. Allah Teala hazretleri en mutlu mes'ud Kavuşmamızı Muhammed Mustafa ile buluşma nasip eylesin. <gülüyor> Allah salli ala seyyidina Muhammedin ala alâ ve sahbihi ve Bunlara gayret edelim. Buraya gelişiniz bunun içindir. Buraya gelişiniz bu ilimleri öğrenmek içindir. Tahsil içindir. Allah yolunda adım atmaktır. Hicret sayılır, cihat sayılır. Bu zaman garip zamandır. İlim mecliste giden az kalmıştır. Sizin gibilerin sayısı azdır. Allah'a dedinizi ziyade eylesin. Allah'ım nazardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bak ben hasta, usta, kör, topal sizi bırakmıyorum. He, ayda bir yapabiliyorum ama ne yapayım. Eskisi gibi kuvvetim yok. Ve lakin bura bizim. Bursa bizim. Hiçbir yer Bursa gibi olmaz. Biz size çok değer veriyoruz Allah rızası için. Allah için biz sizi seviyoruz. Evet. Hakkı batıldan ayır, ayırmanız için, hidayetiniz için dua ediyoruz. Ve çalışıyoruz, gayret ediyoruz. E bu i Necat geldi falan, Bursa'ya gelmiş, he? Ondan sonra millet bayağı bir tezahürat yapmışlar dediler, bu beni üzdü. Benim cemaattan ona tezahürat yapan olmaz herhalde. Onlar ithal geldiler herhalde dışarıdan. Bence ithal, ithal malına benziyor. Bursa şuurludur ya. Bursa ehl Sünnet dışı Şia'ya itibar evet. etmez. Etmiyorsunuz değil mi? Evet. Ha? Aman ha. Bu adamlar Suriye'de Müslümanları kıtır kıtır keziyorlar hala. Müslümanların ırzına tecavüz ediyorlar hala. Müslümanları yakıyorlar Suriye'de ehl Sünnet'i. O İran'ın adamları. Bu da onlardandır. Takiye yapıyor. TRT'ye de çıkmış dediler bilmiyorum. Söyleşimi yapmış ne yapmış. Ne yalaka adam, takıyeci adam. Kalkmış ne diyormuş? Ay Türklerin adını anarken ayağa kalkmamız lazım falan. Az daha abdest almamız lazım. İşte Türkleri şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Ya nereden seviyorsunuz arkadaş? Şu Osmanlı bütün dünyayı Müslüman edecekti bu şia olmasa yahu. Avrupa'yı bütün Müslüman ediyordu. Hemen arkadan bunlar İran tarafından kazan kaldırıyorlar. Bu şialer neler etti Osmanlı'ya ya? ya? Zerre kadar sevmezler. Ebu Bekir Sıddık'ı sevmezler. Hazreti Ömer Efendimiz'i sevmezler. Ayşe anamıza iftira derler. Sahabe'yi hep kafir derler. Bizim bunlarla ne işimiz olur ya? Aman aman aman. Bunlar biz siz sizdeniz, şuyuz buyuz derler. Takıye de onların dinidir, imanıdır. Gösteriş yaparlar. Efendim, Türkiye'de de itibar görmeleri Bizi üzmüştür. Bizi üzmüştür. E birkaç tane de Suriyeli genç ona karşı saboteme etmiş. Ne yapmış? Demiş ne olur, ne yapıyorsunuz Demiş ya bizim Müslümanları kesiyor bunlar bu İran olmasa eset çoktan düşecek. Eli sünnet rahat edecek. Efendim onları da dövmüşler. Protesto etmeyin diye Suriyelileri. Niye dövüyorsun? Adam mazlum, zulme uğramış, muacir olmuş. Adamın konuşma hakkı var. Bırak adam ona. Söylesin derdini ya. Böyle bir şey yaşanmış Bursa'da. Tabii iyi bir görüntü değil. İyi bir görüntü değil. Allah tekrarlanmasını nasip etmesin. Amin. E bu adamlar şerli adamlar. Müslümanlar uyanık olacağız. Sofu Beyazıt mübarek zat. Hazreti Fatih'in oğlu mu? He? Yıldırım Beyazıt'ı demiyorum. He? Nasıl babası? Oğlu ya mübarek adam. Hazreti Fatih'in oğlu Sofu Beyazıt. Sofu diyorlar. Sofu demek zikir ehli, veli ibadet yapıyor, teheccüd kılıyor sabahlara kadar. Rabbim ruhunu şad eylesin. Kabrini nur eylesin. Fakat benim gibi saf. Benim gibi. Orada ibadet yapıyor. İran'a gemi gemi Altınlar gidiyor. Şialara destek. O da anlamıyor. Şialar da ona Sultanımız, Padişahımız, babamızsın şusun busun. O da mübarek. Onlar da Müslüman diyor ya. Ama altını oyuyorlar Beyazıt'ın. Osmanlı'nın altını oyuyorlar. Neler etti o Şah İsmail ya? Ama Yavuz mübarek Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri olmasaydı bütün bu coğrafya biz dahil hep Şii'dik şimdi. Bu kadar savaştı ve bu kadar engellediği halde hala Türkiye'de bile ne kadar Şii var? Yüzde oranı çok yüksek. Şu anda Tacikistan'ı ele almışlar. Orada Ehli Sünnet'i hapislere attırıyorlar. Tacakistan'ı Yemen'lere. Yemen'i Yemen ele almışlar. Oradaki Müslümanları kırıp geçirtiyorlar. Ya, dünyanın her yerini karıştırıyor. Bu şia belası. Çok büyük tehlike. Yahudi kurdurmuştur bunu. i̇bn Sebe Yahudisi kurdurmuştur bunu. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. allah Teala'nın en kızdığı fırka, 72 fırkada Allah'ın en bulzettiği fırka, Şia-i Neden? Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesini sevmezler allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? لِيْغِظَ بِيْمُ Ben peygamberimin sahabesini niçin birden yetiştirdim? Diğer peygamberler Nuh Aleyhisselam mesela 950 senede bir rivayet 8, bir rivayet 80 kişi Müslüman edebildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede 114 bin küsur sahabe yetiştirdi. Çünkü allah Teala buyuruyor ben o sahabeyi kısa zamanda geliştirdim ve diştirdim siman fi vecuhi onların alınlarında nişanları secde izinden sabahlara kadar namaz kılmaktan izleri belirir alınlarında. Ya sen onları ne yaparsın? Ruku edici ve secde edici olarak görürsün. Taram rük'an süc'eden Sahabe-i Kiram'ın adresi ruku secde Yola giderler, cihata giderler, deveye binerler, hemen nafile namaza niyet eder. Allah Ekber. Sır alır uküş eyyette de Hep Hep benim rızamı lütfumar ararlar. <gülüyor> Ve benim peygamberimle beraber olanlardır bunlar buyuruyor. fit <gülüyor> Tevrat kitabında bile onlardan ben böyle bahsettim mesela İncil. Ben İncil kitabında habibimin eshabını zikrettim. Kezaro Evet, bir ekin gibi ki filizini çıkardı. Ne gibi? Ebu Bekçitltilar radıyallahu yallah filiz verdi. İlk Müslüman. Fazerau. Sonra onu topraktan güç alarak efendim kendisine su verilince ne oldu onu destekledi güçlendirdi. Kiminle güçlendirdim? Ömerül Faruk ile. 40. kişi İslam'a açığa verdi izaret. Festaglaza. <gülüyor> Sonra o biraz daha büyüdü, kabardı, katılaştı. Yani filiz büyüyor. O da efendim Hazret Osman Efendimizin mali yardımlarıyla ve maddi destekleriyle Festeve <gülüyor> alâ Hazreti Hz. Ali Efendimiz'in yiğitliğiyle, cengaverliğiyle, kahramanlığıyla kaç kişinin kaldıramadığı kalenin kapısını boyu da kısaydı radıyallâh'ın boyu kısaydı ama Allah'ın aslanı öyle bir güç vermiş tek başına kaldırıp kapıyı götürüyor Festeve <gülüyor> alâ artık İslam o dört halife ile o sahabe ile ne yaptı? dizinin üstünde, ayağın üstünde o filiz durabildi ve güçlendi. Yûcibüz <gülüyor> O Öyle bir filiz ki kendisini eken tarlacıyı bile hayran bırakıyor. Çünkü tarlacı her zaman alışmış filizin yetişmesinin süresi var. Süreci var, vakti var, saati var. Değil mi mevsimler itibarıyla. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu filizi eken. Peki bu filizi eken bile hayran kaldı. Niçin hayran kaldı? Allah Allah, tarlaya ekilen filizin mahsul vermesinin bir zamanı var. Ama bu benim ektiğim filiz ne çabuk tuttu, ne çabuk yeşerdi, ne kadar kuvvetlendi ve güçlendi ve ne kadar kısa zamanda bu kadar mahsul verdi. 23 senede 114 bin sahabe, hiçbir peygamberde yok 23 senede. İmam Rabbani Hazretleri bu ayeti okuyor. Ben Habibim'in ashabını kısa zamanda bu kadar niye yetiştirdim? Bütün dünyaya saldım da İslam'ı onlarla yaydım. Kafirleri çatlatmak için ve imansızları onlar sebebiyle kızdırmak için. Bu ayetten anlaşılıyor ki sahabeye kızanlar kafirdirler diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu ayetten anlaşılıyor. Onun için 72 fırkanın en bozukları kimdir? Şiadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah onlara küffar buyurdu diyor. E, ayet-i mağam Rabbani söylüyor. E dolayısıyla sahabeyi sevmeyenin dini imanı olmaz. Bunlara güven olmaz. Sahabeyi sevmeyen beni sevsin mi? Yok Türkleri çok seviyoruz, sizi çok seviyoruz. Sevme beni kardeşim. Sahabeyi sevmiyorsan beni sevme. Gerek yok, lazım değilse. Bunlar çok kazık attılar. İşte Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan Aleyhi rahmetü vel gufran Ya Rabbi Yavuz Sultan Selim Hazretleri tarafımızdan Bütün ümmetimiz tarafından O şiayla savaşıp şia akımını durdurduğundan Kendisinden sonraki şu kaç asır boyunca ehli sünneti yaşayan yaşatan Osmanlı ecdadımız ve bugünkü Müslümanlar ve bundan sonra kıyamete gelecekler. Bütün zürriyetimiz çoluk çocuğumuz tarafından sahabeye karşı olan sevgimiz muhabbetimiz tarafından onun hayırla mükafatlandır ya Rabbi. Amin. Hepimizin ecrinin bir katını ona nasip eyle yalım. Amin. Kabrini nur eyle onun yalım. Amin. Üçüncü köprü onun adından olacak. İnşallah. Biz çok geçeceğiz inşallah. Bazıları <gülüyor> geçmiyormuş. Geçme. Köprü rahatlar. <gülüyor> Hiç mühim değil. Kurban olurum ben Yavuz Sultan Selim Han'a. Kurban olurum, feda olurum ben. Babası mübarek evliya ama işte evliyalıkla olmuyor işte. Sofulukla olmuyor bu işler. Kafa çalışacak bu işlerde. Yavuz Sultan Selim de sanki evliya değil miydi yani? He? Vefat edeceğine yakın Hasan Can ne dedi? Dedi ki efendim... Yasin okunuyor, artık ruhu teslim olacağı zaman, dedi efendim dedi, şimdi Allah ile olma zamanıdır. Yani telkin yapıyor, münasip lisanla tabii, padişaha da telkin yapmak zor tabii ki. Münasip lisanla bir sinirlendi yani mübarek ölürken. Ey gidi Hasan Can dedi, bana diyorsun ki Allah'la beraber olma zamanı. Ya sen bizi bugüne kadar kiminle beraber sanırdın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun önünde gitmese o Mısır'ın çölünü geçebilir miydi? Bugün Amerika'nın bütün kurumları, kuruluşları o günkü imkanlarla o çölün geçilmesinin hesabını, kitabını netleştiremiyor. O ordu yani yemeğin nasıl yettiğinin hesabı çıkarılamıyor. O kadar gün o ordu nasıl kırılmadan, dökülmeden Mısır'da hilafeti teslim aldı. He? Bugün dünyanın gavuru, sistematikleri hesapları tutturamıyorum. mantık almıyor o günkü imkanlarla. Bugün bile bir orduyu oradan geçireyim desen geçiremezsin bugünkü imkanlarla geçiremezsin ya çünkü mübarek iniyor bir de o çölde yürüyor. Ya mübarek atımızı niye aldık? Deveyi niye aldık? Ha madem yürüyecektik zaten ordunun canı çıktı diyor ki ordu atabilsin ya mu... Padişahım sen binmesen ordu ata nasıl bilsin? Padişah yerde gidiyor. Ordu efendim at üstünde gidiyor. Onun için senin binmen lazım dediler. Alimler geldiler. Şeyhülislamlar geldiler. Ne dedi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde yaya gidiyor. Ben nasıl ata bineceğim arkadaş dedi ya. Siz anlamıyor musunuz dedi. Onlar Osmanlı böyle mübarek insanlar. Ama özellikle Yavuz Sultan Selim olmasa bugün bu coğrafyanın tümü Acem talavralarıyla dolacak ve dört halifeye düşman olacaktı. En azından üçüne düşman olacaktı. Zaten üçüne düşman olan Hazreti Ali sevse niye yarar? Hazreti Ali lanet ediyor Ebu Bekir'e Ömer'i sevmeyenlere radıyallahu teala anümecma'in. Onun için Müslüman uyanık olacak Şia'nın tehlikesini görecek. Bak Yemen elden gittikten sonra orası burası her yer Şiyan elle geçtikten sonra bu ehli Sünnet ne zaman uyanacak da birleşecek. Bizim içimizi de kaynatıyorlar. takiyeci adamlar. Ebu Bekir Ömer'i seviyoruz Ayşe'yi seviyoruz diyerek giriyorlar. Bak adam geldi burada salon toplantısına geldi. Milleti adam zannediyor tezahürat yapıyor. Bunlar sahabeyi sevmez. Hürmet ediyormuş Türklere bir şeyler diyor. İnanma! Güvenme! Hazreti Yavuz olmasaydı biz helak olmuştuk. Allah onu bize sebep etti. Vesileye teşekkür etmek lazım. Çok zikredip, dualar edip, kabrini çok ziyaret etmek lazım. Ona hediyeler göndermek lazım. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri قَدَّسَ اللّٰهُ اَصْرُّٰهُ Ben bizzat Yavuz Sultan Selim kürsüsünden kendim oradaydım, kulağımla dinledim. Bir gün sohbete çıktığında ne buyurdu? Görüşür tabii kabir ehliyle görüş evliya Allah görüşürler bunda şüphe yok. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri zuhur etti dedi. E ben bizzat duydum. Ve buyurdu ki bugün hayatta olsam bu işte 20 senelik 25 senelik belki bir önce sohbettir. Bugün hayatta olsam yine Şia ile savaşırdım. O zaman biz anlamadık Şia'nın bu kadar tehlikeli olduğunu. Ama Mahmud Efendi Hazretleri boşuna mı konuşur? O zuhuratı naklet. Bugün anlaşıldı mı Şia'nın tehlikesi? Suriye'deki 4 milyon kesilince anlaşıldı mı? Ehli sünnet perişan olunca anlaşıldı mı? Ha. Nasıl esedi tutuyor? Mezhepçilik yapıyor. Orada ehli sünnet Müslüman'a insan hakkı bile vermiyor. Hayvan hakkı bile vermiyor. Ya Anladın mı şimdi? Yahudi ile bile anlaşır. Ehli Sünnet'te barışmaz. Bunlar böyle. İsrail'le çok iyi geçinir, numaralana bakma. Bak şimdi Amerika ne yapıyor? Nükleer silahına İran'ın yeşil ışık yakıyor. Neden? İran lazım ona. Çünkü ehli sünnet güçlenirse kafirler bundan rahatsız olur. Ama şia güçlense, şianın nasıl olsa mezhebi dini sapık, onun için madem gelecek bozuk gelsin diyor, sağlam gelmesin diyor. Fatihlerin, Yavuzların ruhu canlanmasın diyor. Şah İsmail'lerin ruhu canlansın diyor. Anlatabiliyor muyum? Amerika şu anda izin veriyor nükleere. İstihal'de numaradan, niye böyle yapıyor Amerika falan, numarar. Onlar aralarında dövüş yapıyor gibi görgürler. Ondan sonra bir de baktın, mesele Ehl-i Sünnet'in üzerine çöreklenirler. O arada baktın, Yemen gitmiş. O arada baktın Bahreyn gitmiş, o arada baktın Katar gitmiş, her yer Şia'nın eline geçmiş. Allah Türkiye'yi muhafaza eylese. Amen. Onun için sen dikkat edeceksin ya. Adamlar kapıda bir kapıştılar. Nasütün Hoca da yataktan kalktı karısına, ne bu ya gece vakti? Efendim çok da soğuk hava. Aman dedi efendi üşürsün ya falan. Dur dedi yorgana sarılayım da şöyle bineyim, şunları bir ayırayım falan. Bir de indi aşağı. ne yapıyorsunuz ya falan? Aldılar yorganı kaçtılar. Bu da damdazda kalınca yorgansız. Ula ben bunları birbirini öldürmesinler diye indim dedi ya. Ayırayım dedi. Yorgan gitti kavga bitti dedi ya. <gülüyor> Ehli sünnet kazı yediği yiyecek o arada. Bir de baktın İsrail ile İran arası çok iyi. Başladı çıktı. Onun için uyanık olalım. Sabaha kadar teheccüd kılarsın. sabah alırsın. Ama öbürü de akşama kadar bu ümmetin... Düzenini, salahını düşürür. eli sünnet üzerine oynanan oyunlara karşı tedbir alır. O sabaha kadar teheccüd kılan da neftal olur. Onun için Hazreti Yavuz babasından eftaldir. O da büyük evliyadır ama aldanıyor. Şahis mahalle diyor ne Yavuz Sultan'a bile? Sen bizim babamızsın, babam şusun, busun. Ne mektuplar? Alttan oyuyor, oyuyor, oyuyor. Helak ettiler Osmanlı'yı. Ahmet onun için en büyük mesele ehli sünnet itikadını muhafaza etmek. Biz bunun için varız ve yaşayacağız. Bunları anlatmak için, batılı reddetmek için, ehli sünnet dışı fırkalara reddiyeler için biz varız. Öbür türlü Hazreti Ömer nasıl Müslüman oldu? Nasıl vefat etti? Hazreti Osman nasıl şehit oldu? Hazreti Ali nasıl şehit oldu? Bu kıssaları diğer hoca efendiler Allah razı olsun anlatıyorlar, değil mi? Ben de bu kutsalları anlatırsam aynı şeyi anlatmış oluruz. Bugün farklı şeyler konuşmak lazım. Bugün vatan elden gidecek, din elden gidecek, ehli sünnet gidecek tehlikesi varsa milletin itikadını düzeltmek lazım. Erbakan Bakan Hocam kendisine dedim ben. Hocam yapma etme. Sen ölürsen seni bir kısmı İrancı ilan edecek, bir kısmı Vehhabi ilan edecek. Halbuki sen biliyoruz ki ehli sünnetsi onun için ölmeden evvel mutlaka gençliğe ehrüsnet itikadının zaruretini mutlaka anlat dedim. Cemaatı da ben toplayacağım sana dedim. Bırak dedim bu işleri zaten, re işleri, me işleri. İki tane rey alamıyoruz diyorsun, üzülüyorsun. Biz de sana üzülüyoruz dedim, senin gibi alim adama dedim yani, üzülüyoruz. Diyordu ya, bizim müşahit de bize rey vermemiş ya diyor. Anlatıyordu adamcağız ya. Ne yapsın diyor, bizim müşahit diyor ya. Sandığa koymuştuk diyor, bir tane çıkmadı. Demek o da vermemiş diyor. E mübarek dedim yani, biz üzülüyoruz dedim. Bugün senin yapacağın iş liderliktir. Sen bir gençlik yetiştirmişsin. Bir adil düzen demişsin. O zaman bunun adını koyman lazım. ehl sünneti anlat, mübarek sen hâlâydar efendilerin dizinin dibinde oturdun. Sen ondan dua adamsın ya. Bütün evliyayı görmüş adamsın. ehl sünnetin mezhepleri bilen adamsın. Böyle ağladı ya. Ey gidi Ahmed Efendi dedi. Benden bir kişi bunu istemiyor ki dedi. Bir kişi bana bana bu teklifi yapmıyor. Ne büyük şey teklif ettin bana dedi. Ne büyük şey. Adam bu, bu işin deltlisiydi. Ama etraf var ya bu etraf, etrafları, insanları kız kıvrak bağlıyor. Adam jaz gelmiş o yaşa artık. Yeni bir hareket yapacak vakti kalmıyor. E birkaç sene içinde de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kabri olsun. İslam'a Müslümanlara çok hizmet etti, çok hizmet etti. Ama peşindekiler, biz onun talebesi diyenler, akıllarını başlarına devşirsinler, eli sünnetten ayrılmasınlar, Şia'dan fayda unmasınlar, eli sünnet dışı fırkalar, eli sünneti Osmanlı'nın torunlarını hiyatmak istemez. Biz eli sünnet dairesinde güçleneceğiz inşallah. Gücümüz kendimizden olsun, milli olsun ya. Dışarıdan gelenlen aş olmaz, o da vaktinde bulunmaz demiş ya. Dışarıdan ne yardım bekliyorsun kardeş? Bunlar en zor zamanında seni yardımsız bırakır ya o Şiisi, Vahabisi ya. Görmüyor musun Ehl-i Sünnet'ini hale çevirdiler Suriye'de? Ders almıyor musun, ibret almıyor musun? O zaman itikadımızı muhafaza edeceğiz. Evvela Ehl-i Sünnet'e göre itikadı tasrih. Ben tarikata girdim tarikat dersi beş bin ben elli bin çekiyorum Allah kabul etsin ama İtikadı eli sünnete göre şuurlanmadan tarikatın kabul olmaz Evvela iman eli sünnet dostu düşmanı tanımak Rabbim bizi bu gafret uykusundan ikaz eylesin Allah'ım hangi hocalar eli sünnet dışı konuşuyorlarsa bizleri onlara karşı agah eylesin Amin. Uyandırsın Allah Teala Bizim sohbetleri dinleyen cemaat maşallah. Bayağı bir kafaları çalışmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş bir hoca bir şeydi Hemen bana haber geliyor. Ben tabii hepsini dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Bu sakat diyorlar. Nereden anladınız diyorum. Şöyle dedi diyorlar. Helal olsun diyorum. Çünkü neden? Ben onlara balık vermiyorum. Balık tutmayı öğretiyorum ben. Tamam mı kardeş? Ben sana her gün balık veremem. Her ayda ben buraya gelemem. Yarın yaşlılığı var, hastalığı var, ölümü var, kalamı var bu dünyanın. Ben sana ders veriyorum. Bu yani Halep oradaysa arşın burada. Halep'e gidemeyebiliriz. Ama arşın elimizdedir. Ha bu Halep'te ne demiş adam? Kaç lira bu bez demiş? Ha bu demiş 60 santim. Nerede? Halep arşınıyla. Halep'te demiş. Kardeş demiş Halep oradaysa. Arşın burada demiş tamam mı bir de burada ölçeriz bakalım çekmiş mi çekmemiş mi demiş yani. Sen şimdi bana yutturma. Halep buradaysa arşın burada. Kur'an elimizde, sünnet elimizde, ehli sünnetin metni elimizde, mektubat İmam-ı önümüzde, bütün ehli sünnet kaynakları elimizde, kimse dinde reform yapmaya kalkmasın. Yenilik aramasın. Ya e bunların çok fena sapıttılar ya. Ne o Levent denen adam işte. Ben 40 senedir bu mahallenin adamıyım, bu camideyim, bu camiadayım bilmem ne. Herif demesin mi ki Kur'an'ın ayetlerinin bazıları bugüne uymuyor? Anne, ne de dedi ya. Bu Kur'an'a bu şekliyle uyan cennete bile gidemez dedi ya. Ya bu adam sakallı falan böyle bu tipte. Adam diyor ki ben diyor bu mahallenin bu cami anlatamıyım diyor. Yani hakikaten öyleymiş de eskiden hep İslami gazetelerden gelmiş. E şimdi hadisleri inkar... Meze, tasavvufu inkar bitmedi geldiler, mezhepleri inkar yetmedi geldiler hadisleri inkar, şimdi sıra nereye geldi? Kur'an'ı inkara da geldi çünkü freni patlamış adam nerede duracağını kimse kestiremez biz tefsir, hadis, fıkıh, akaid tasavvuf, bunların beşi de bizim için kaynaktır kaynaklarımız bizim değişmez bizim fıkıh kitaplarımızda bu zamana uymuyor diye bir şey Olamaz. Bize kıyamete kadar başımıza gelecek meseleleri i̇mam Azamlar çözdü bıraktılar. İmam-ı Azam'ın Hanevi farkı ne? Hanevi mezhebinin farkı Şafii'den farkı. Şimdi Erbakan hocaya öyle derlerdi. İşte hocam şöyle olursa ne yaparız? Böyle olursa ne yaparız? Cık, siyasi meseleler. Hocada derdi ki Şafii uleması ''Vukua gelmemiş meselelere çözüm üretmezler'' derdi. Doğru diyordu Şafii'de. ''Vukua gelmemiş meselelere çözüm gerekmez. Vukua gelirse incelen. Ama biz Şafii değiliz. Biz neyiz? Hanefi. Hanefi'nin kafası nasıl çalışır? Hanefi'de şöyle bir kafa vardır. Kıyamete kadar ümmetten birinin başına bir meselenin gelme ihtimali varsa müçtehit onu çözecek. Bu acayip bir şey. Onun için Hanefi'nin üstünlüğü var. Şimdi Şafii kardeşlerimiz üzülmesin, kusura bakmasın da. Niçin Şafii mezhebi bugüne kadar hiçbir devlet yönetiminde bulunmamıştır? Hep devletleri kim yönetmiştir? Hanefi mezhebi yönetmiştir. Çünkü sistem ihtimallere de değerlendirmiş, başa gelecek bütün hadiseleri tespit edip fetvasını istihracı ve istimbahat etmiştir. E, dolayısıyla bu an, bir anda bir şey başa geldiği zaman, bir vatanda, bir memlekette, bir millette cevabı hazırdır Hanefi mezhebinde. Bakın Ebu Dabi'deki Sakalı Şerif merasiminde görüştüğüm o Sudanlı Şeyh Meczub Hazretleri, büyük alim, veli, Ahmed İdris Hazretleri'nin tarikatından, İdrisiye tarikatından o zat e, Ebu Dabi de kadılık yapmış. Yani o Birleşik Arap Emirlikleri'nde her cins var. Ama Ebu Dabi'de şeriatla fıkıhla amel ediliyor. Ebu Dabi bölgesinde Dubai başka, Ebu Dabi başka. Bu orada kadılık yapmış. Bazı mesela Şarika bölgesi, E diye var. Şarzah diyor, Şarza diyorlar. E orada Vehhabiler ağırlıktadır mesela. Bölge bölgedir orada. Ebu Dabi'de mevlidler, zikirler Ebu Dabi'de el i Sünnet ağırlıktadır. Yönetimde de, fıkıhta da adam mesela diyor ki ben şeriat hakimiyim. 40 senedir diyor, bu da bile yıllık yaptım. Kadılık yaptım ne demek? Kısasta cezası uyguladım diyor. Öyle, ya, kısasa kısas yaptım diyor. İşte günahlara hat cezaları uyguladım diyor, kol kestirdim diyor. Öyle. Ya, İslamda Kur'an'da veriyor. Ben diyor kadim. Ama diyor birçok meselede biz diyor e, hanefi mezebine uyarız. Ben Şafii'yim ama diyor de diyor bu ahkam meselelerinde yani devlet yönetimi meselelerinde şey gelişmediği için bundan dolayı bir de tatbikat Hanefi'den geldiği için hazır tatbikatı uygulamak kolay. Biz şimdi yeniden müçtehidlik yapamayız diyor. Bunlar meseleleriz. Onun için alim oluyor, onun için alem oluyor, onun için eftal oluyor mesela. Değil mi? İmam Şafii, İmam Muhammed'i çok metheder. İmam Şafii ne demiştir? İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben müçtehit olamazdım. İmam Muhammed kimin talebesi? İmam-ı Azam'ın da hatta İmam-ı Azam'ın talebesinin de talebesi, İmam Ebu Yusuf'un bir diyelim. Ama İmam-ı Azam'ın talebesi, İmam Muhammed Hazretleri. Bir gün misafir gelmiştir İmam Şafii'nin evine. Gece de yatacak yatağını hazırlamışlar. İmam Şafii'nin kızı İmam Şafii radıyallahu anı acayipmiş. Her gece hatim yapar. Her gece her gece hatim yaparım. <gülüyor> Sıralı ibadet, içtihat, büyük müçtehit yani. Başımızın tacı. Kızı da ibadete çok merak. İmam Şafi'de devamlı İmam Muhammed, İmam Muhammed'den bahsediyor. Kızı da seviniyor. Oh diyor elhamdülillah. Eskiden biliyorsunuz kapıların delikleri büyük, anahtarlar kocamandı falan ya. Kızı da diyor ki ben bu gece diyor i̇mam Muhammed'in ibadetini seyrederim gizli. Benim babam böyleyse diyor babamın metettiği. Adam sabaha demek neler yapacak diyor yani. İmam Muhammed iki rekat teheccüd kılıyor, uzanıyor yatıyor. Şimdi kız yaz çok ibadetliymiş o da. Saliha bir hanımmış. iki de bir delikten bakıyor. Allah Allah. Kalkma bir saat oldu yok. Yarım saat, iki saat. Allah Allah. Ya benim babam bunu çok mu ediyor? Benim babam bundan bin kat üstünmüş ya diyor sabaha kadar. İbadet yapıyor benim babam. Bu hep yattı ya ama sabah namazına imam Şafii de yanına giriyor cemaat yapacaklar veya neyse imam muhammed kalkıyor kaç saat yatmıştır üstü sünnete duruyor oha diyor <gülüyor> hepten şimdi diyor iş karıştı diyor niye? e bu adam müçtehitse babamın da hocasıysa bu adam diyor abdestsiz namaza durur mu? o zaman kafasına dang ediyor ki demek bu abdesti bozmadı Abdesi bozmadıysan otur da Kur'an oku, zikir yap arkadaş. Ne uzandın? Burayı çözemiyor. Ama İmam Muhammed hemen keramet gösteriyor. İmam Şafii ile konuşuyor. Kız da kafadan duyuyor. Ey İmam diyor, ne yaptın sabaha kadar diyor. İşte şu kodan namaz, şu kodan hatim, şu kodan zikir, şu olsun diyor. Kendine çalışmışsın, çok çalışmışsın diyor. Ben de diyor, uzandım da diyor. Ümmetin başına gelecek meselelerin Halli için ayet ve hadislerden Bin tane fıkıh meselesi çözdüm bu gece diyor Bin tane Bin bin bir değil O anda buluyor devamlı Beyin Dünyada öyle bir beyin yok ki bir daha Bir müçtehit var mı dünyada Öyle bir akıl nerede şimdi Bin tane Peki neden uzandım diyor Çünkü diyor Vücut diyor otururken, ayaktayken beyin, beynin çalışma kapasitesinden vücudu ayakta tutmak için bir kısmı oraya yönelir, beyin zaafa uğrar diyor. Otururken diyor ayakta kadar olmaz ama yine de kendini ayakta tutmak, dik tutmak için beyin kapasitesinden yine bir kısım oraya harcanır diyor. Ama diyor peygamberlere vahiy geldiği zaman sırt üstü uzanırlardı tam kavramak için diyor. 13'ün ben uzandım ki diyor, beynim sırf o işle meşgul olsun, en ufak bir vücudum başka yerine beyinden bir kaçak yapmasın diye diyor. He. Ben de diyor, ümmet için çalıştım diyor. Abi diyor? Sen daha hayırlısın diyor. Ha, tabii ki bu bizim için geçerli değil, siz de böyle, siz müştehit falan değilsiniz. Ya normal iki rekat, on rekat teheccüdünüzü kılın, zaten siz teheccüdü 2'den fazla kılmayın, bol miktarda kazanız vardır sizin benim tahminimce. Siz kazalara dayanın arkadaş, borcunuzu ödeyin evvela. İki rekat teheccüd kılın, geri kalan kaza kılın, ondan sonra da sırt üstü uzanayım da hele falan hareketlerini yapmayın. Uykunuz geldiyse yatın, uyanıksanız oturun abi. Sen nerede abdesti koruyacaksın, ondan sonra bir numara falan, abdesti bozmadım hareketleri falan. Abdestsiz namaza durursun, dinden imandan olursun. Ben seninle mi uğraşacağım abi ya? Bırak. Hacı Cevdet öyle derdi, Allah rahmet etsin, kabr nur olsun. Yastığa yarım metre kala uyuyorum diyor ya. Yani sen bir de uzanıp da uyumayacaksın yani, 4 saat falan. Ya, akıl mantık işi değil. Ama bu adamlar, bu müçtehitler bize yol bıraktılar. Halep oradaysa, arşın burada o demek. Fıkıh önümüzde, İmam Maturidi'nin bütün görüşleri önümüzde, İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin bütün görüşleri önümüzde Onların ehli sünnet itikadına hizmet eden, onların kelamlarını şer eden bunca ulema evliyaların Evliyanın beyanları önümüzde Bu kadar elimizde ölçü varken hala ölçüyü şaşacak mıyız? Şaşmayacağız inşallah Saptıramazlar bizi inşallah Onun için sahip çıkalım ama işimiz, gücümüz, çok ilim lazım değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu Teala ne buyururdu? Yarın ahirette bana ne sorulacak, benden ne istenecek, benim ne cevap vermem gerekiyor? Bu meseleleri bilmek fazla ilim yığmaktan eftaldir evladım. Öyle mi? Şimdi sen ne yaptın? 10 tane üniversite bitirmiş. Masterlar almış. Veya bizim medreseyi söyleyelim. Sarfı ezberlemiş. Nahibi yutmuş, mantık mani, beyan bedi, aruz kafiye, vezin şiir Her şeyi yutmuşsun, mübarek! Sana ne sorunacak kabirde? Tefsir, hadis, fıkıh, akay tasavvuf, evvela iman meseleleri O zaman en mühim olanlarla uğraşalım İlmin, ilmihal, fazla ibadetten de hayırlıdır Çünkü ilmihalde zaruret var, farz var, vacip var, sünnet müstehap, edep var sen nafile ibadet yaparsan bu ilmi bilmeden çok yanlış edersin. Sevi secde gerekir onu bilmezsin. İade gerekir onu bilmezsin. Kıldığını bir daha kılmak gerekir onu bilmezsin. E yarın ahirette de eli cebim müflis gidersin. Onun için derdimiz dinimiz olsun. Ehli sünnet mezebini korumak, gözümüzün nurunu, ışığını korumamız gibi Ehemmiyetli olsun. Nasıl gözünü kolluyorsun? Hemen kapatıyorsun. Hemen sakınıyorsun. Çöp girmesin. Bir çöp bile girse, bir en ufak şey yemen gözün sulanıyor, bozuluyor, iltihaplanıyor, görüş gidiyor. Onun için biz kalp gözümüze, ferasetimize, basiretimize, İslam şuurumuza, Kur'an ve sünnet sünnet şuurumuza zarar zeval getirecek her şeyden sakınalım. Şimdi sizin çok açık oturum dinlemenize gerek var mı? He? Milletvekili mi adaysınız bu sene? Ya Peki sizin efendim dünyadaki havadislerden vesaire neler oluyor? Tamam. Zaruret miktarı öğrenin. Ama din adına konuşanlar hepsinden daha tehlikeli. Çünkü ne diyor? Yarım doktor can yakar. Yarım usta ev yıkar. Yarım hoca din yıkar. Şimdi ev yıkılsa da idare eder, can yansa da idare eder. Ama din yıkıldı mı idare? Etmez. Onun için şimdi bu televizyonlarda çıkanlar, bazısı sakallı, bazısı sakalsız. Bazı sakalsız var, sakallıdan daha düzgün. Bazı sakallı var, sakalsızdan itikadı bozuk. Onun için hemen sakalına da aldanmayın. A suratı nurluymuş diye aldanmayın pudrayı fazla kaçırmış değil. <gülüyor> herkes benim gibi pudrasız çıkmaz ben daha bugüne kadar pudra sürdürmem kara çıkarsın diyorlar ne çıkarsan bahtıma diyorum çıkıyorum ama onlardan beyaz çıkıyorum pudrayı sürerler bol çıkarlar sen de bakarsın ay ne nurlu hocamız ya halbuki ayeti inkar ediyor zındık zındık zındık ayeti inkar ediyor öyle ne hocalar çok bocalar, tarihçiler. Tarihçiym diye çıkıyorlar, eğli sünnete çakıyorlar. Onun için bu tarihçilere dikkat edin. Ya ne var? Ben bunu tarihçi diye dinliyorum. Tarihi anlatayım derken çok büyük gavurluk size zerk edebilirler. Çok tehlike var. Bunlara dikkat edin. Dün mesela Ülke TV'de Ahmet Şimşir Mehmet Şim, Çelik diye bir adam. Şimdi o Ahmet Şimşirgil ehli sünnet adam. Düzgün konuşuyor. Duanız ile. Duaları alıyorsunuz bak. Geliyor bereketinizi, duanızı yapıyor gidiyor. Daha ne istiyorsunuz ya? Nerede bulacaksınız böyle cemaat? Değil mi? Ya o Şimşirgil düzgün konuşuyor. Öbür o Mehmet Çelik denen adam Acayip sokuşturuyor, sokuşturuyor, sokuşturuyor. Ama tarihçiyim, hocalığı zannetmiyorum. Bilmiyorum ilahiyatçı mıdır, edebiyatçı mıdır, bilmem neci midir. Devamlı konuşuyor böyle, anlatıyor bir şeyler. Ben bile onun yanlış konuştuğunu ne zaman sonra anladım? Bir konuşmada anlamazsın, iki dinlemede anlamazsın. Orada doğru konuştuklarına rastlarsın, anladın? Ama zehiri bir kere yemen seni öldürmeye yeter. Onun için dikkat edeceksin. Dün IŞİD'den bahsetti. IŞİD'i konuşuyor. Şunu bunu konuşuyor. Bu diyor çarşaf diyor. Sakal diyor. Şalvar diyor. Bunları diyor böyle diyor. Dini diyor böyle diyor. Yozlaştırdılar, yobazlaştırdılar diyor. Ulan IŞİD'le ne alakası var çarşaflıların? IŞİD'le ne alakası var sakallıların, cübbelilerin? Şalvarlıların? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbeliydi. Şalvarlıydı ya. Bütün peygamberler cübbe giydi, şalvar giydi ya. Sen İslam nişanlarıyla ne uğraşıyorsun? Hazreti Muaviye'ye çatar. Yok Emeviler şöyle, şunlar böyle. Şii ağzıyla konuşur şii ağzıyla. Dikkat edin o adama bak. Müslümanların İslam'ın kıyafetlerinden rahatsız oluyor. İşte kıllan olmaz, tüylen olmaz. Ne alakası var? Kalp iman kalptedir. Bu iş imanla olur. Ama sakal bırakmak vaciptir, farzdır. Tıraş etmek haramdır çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Bütün peygamberler sakallıydı. Seni sakala hakaret etmeye, tüy demeye, kıl deme, ne hakkın var? Yok öyle bir şey. Bırakmayabilirsin. Bırakamaya da bilirsin. Ama sakala tüy ve kıl bunlarla olmaz diye hakaret edemezsin. İslam nişanlarını hafife almak küfürdür ve kafirliktir diyor. İmam Ebu Yusuf, Harun Reşid'in sofrasındaydı. Biliyorsunuz, Harun Reşid kadı. Büyük kadı. İmam Ebu, Ebu şey, Harun eş-halife, Abbasi halife, Ebu Yusuf kadı, alim, allame. Tabii tamam, İmam Azam kadılığı tercih etmedi. İmam Azam Efendimize teklif ettiler. Dediler ki, Şeyhül İslamlık yani makamını siz buyurun. Sizden alim yok. Dedi ki, bir halife bir fetva çıkartmak ister, benden imza almak ister. Belki o fetva zayıf olur. Uygun olmaz bana Ben şüpheli işe girmek istemem Yanlış bir şey imza atmak istemem Ben kadı olmak istemiyorum Yani şimdiki Tabi Diyanet Reisi'nin makamı kadılıkla bir değil Şu anda Diyanet Reisi şu anda pek işlevi yok O zaman kadılık Yani padişah bile Şeyhul İslam'dan kadıdan fetva Almak durumunda kalıyor Yoksa kanun bile çıkartamaz yani Kanun çıkartamaz. Şimdi Diyanet İşleri Reisi'ne Kim soruyor kanun çıkarırken? Hiç duydunuz mu? He? hiç diyanet işlerine bir fetva soruyoruz ya kanun çıkarıyoruz bir kere duydunuz mu <gülüyor> duyamazsınız çünkü layık demokrat bir rejim olursa efendim ne olmaz ee, İslam e, kanunları orada geçmez değil mi çünkü layıklık ne demek din ayrı devlet ayrı <gülüyor> layıklık o demek o zaman diyanet reisine ancak karışırlar derler ki hutbede ne okunacak onu bize göster. Yani bizdeki laiklik nasıl? De, efendim de, din devlete karışamaz ama devlet dine ha karış. Bizdeki laiklik öyle bir şey. Şimdi Allah ıslah ailesini hidayet eylesin. Ama Şeratta kadılık e, makamında devlete karışır mı kadı? Karışır. Şeyhül İslam karışır mı padişaha? Karışır. Onun için İmam-ı Azam kadılığı kabul Etmedi, sıkıntılı iş. Başkası yapsın. Hatta kadı olmamak için de hapse girdi mi? Girdi. Onun için Alaedir Efendi Hazretleri'ni, Alizabeth Zaz Efendi Hazretleri ilk bu yola kabul etmek için çarşambadaki tekkedeki Şeyh Efendi'ye gönderdi. Ahmet İlmi Efendi Hazretleri'ni. Ahmet İlmi Efendi de Alaedir Efendi çok zahiri ilim olduğu için Kuzat Mektebi'nden, Kadılar Mektebi'nden mezun o heyeti tehlifi reisi meşikatta güçlü bir şey var e, hatta şeyhul İslam bile yapmak için teklif getirdiler ittihat terakki partisine imza at üye ol hemen şeyhul İslam yapacağız dediler Mubarek imza atmadı ittihat terakkiye girmedi elhamdülillah hem canı kurtuldu hem dini kurtuldu mübareğin iyi ki girmemiş o zaman çok katılık mektebinden de yetiştiği için tarikatta da tasavvufta da önce adamı ne yaparlar nefsini, kibrini biraz kırmak isterler, yontmak isterler hani Aziz Mahmud Hüda Hazretleri Bursa kadısı iken manevi yola girmek istediğinde Üftade Hazretleri'nin e, teklifi neydi? Ha, ciğer satma meselesi. Çünkü neden? Kolay bir şey değil. Yani o kadılıktan, kadılık en yüksek bürokrat o zaman Bursa'da. E sen ona ciğer satıyor bas bas bağırıyor. İmtihan, nefis erimesi lazım. Onun için Ahmet İlmi Efendi Hazretleri de ne buyurdu? Dedi ki, Kara Gümrük'te Maçlakçı Ali Baba diye bir zat var. Ona bir git görüş de ondan sonra bu tarikat işini konuşalım dedi. Maçlakçı Ali Baba'ya gittiği zaman kapıyı çaldı çaldı açan yok, çaldı çaldı açan yok. Ey gidi Ali Haydar dedi kendi kendine. Senin gibi dört mezhep müftüsü, padişahların huzur hocası bu tarikata gireceğim diye neler çekiyorsun dedi ya, şu rezilliğe bak dedi ya. Geldik burada, o atıyor oraya, o atıyor oraya. Geldik şimdi bu maçlakçı Ali Baba kimmiş tanımıyoruz. Bir de bundan ne fırça yiyeceğiz belli değil. Kapıda bekliyoruz dedi be. Nefis söylüyor nefis. Ama o nefse ne diyor? Sus otur aşağı. Bu işler hocalıklı olmuyor sade. Sade eğilim yetmez. İki kanat olmak lazım. Allah'ın yoluna girmek lazım. Dur bakalım. Kızı açtı kapıyı. Evet. Kim arıyorsun? Dedim ben maçlakçı Ali Baba. Ya arıyorum. İçeride mi? İçeride de bekle biraz. Biraz daha beklet. Ondan sonra aldı oraya. Her yer dökülüyor. Eski, piskü. Ali Adar Efendi de titiz. Öyle iyi güz güzel sarıklar, cüppeler, tertemiz giyinir, iyi kumaşlar falan. Ali Adar Efendi dedi <gülüyor> mi ya? Yani dört, dört, dört. Titiz adam. Kaddes Allah sınır o. Şimdi gitti. Maçlakçı Ali Baba kambur böyle bir geldi böyle. Kim gönderdi seni dedi böyle? Dedi ki Ahmet İlmi Efendi. Hazretleri yani işte. Çarşamba'da İsmet Baba'daki şeyh o. Alirza Efendi'nin abisi. Alirza Efendi bandırma kolunun başında. Ahmet İlmi Efendi İsmet Baba dergahının başında. Şimdi böyle durdu böyle. Benden şeyhlik öğrenip millete şeyhlik taslayacaklar dedi. Bana adam yollamış. Görüyor musun dedi falan. <gülüyor> Allah. Allah Al Rıza Efendi ne biçim konuşuyor ya falan. Ama ne yapsın? Bir defa gönderildik imtihanın katlanacaksın. Nereden geleceğim oraya? Oturdu etti falan. İşte sorular, bir soru sordu, bir cevap aldı falan. Halil Efendi bir ayet okudu. Sus dedi. Bir de ayet okuyorsun dedi be. Ne var dedi ya. Halil Efendi artık dayanamadı yani. Cünüp müyüz dedi ya. Ayet okuyorum dedi. Cünüp olsan iyidir dedi evladım dedi. Bir kova ile temizlenirsin. Sende bir nefis var dedi. Karadenizi döksen temizlenmezsin dedi be. Ulan ne diyor bu adam dedi be. bayağı bir onu zorladı, zorladı, zorladı. Hangi mezheptensin sen? Hanevi mezhebim süs dedi utan be dedi Ebu Hanife'den utan dedi be Ebu Hanife dedi Kadı olmamak için ne dayaklar yedi Hapislerde çürüdü sen de kadı olmak için hapis yatarsın dedi be Yani makam için Şimdi nasıl atlıyorlar Ebu Hanife en büyük Bürokraside en yetkili makam ki Ona göre onun nesi var Menfaatleri var imkanları var istifadeleri var O ne demek yani şimdi Kadı olmak ne demek onu tepiyor. Ben bu işi yapmam. Yapacaksın yapmam. Yapmazsan hapse atarım. Anla ben. Hapste yatarım. Yine ben bu fetva içinde bu devlet yönetimine girmem dedi adam ya. Mesul olmayayım ahirette diye. Ne kadar takva sahibi. Sen dedi. Kadı olayım, Şeyhülislam olayım diye. Takla atarsın. Hapis yatarsın. Yani senin müçtehidin, Hanefi'yim diyorsun ama doğru konuş bakalım Mamı Azam'ın kafasında Neyse efendi babayı bayağı bir hırpaladı. Artık dayanamadım dedi. Başladım ağlama dedi. Ağlama gelince dedi bir rahatladım dedi. Efendi Baba, Maşlak Ali Baba Hazretleri de o zamanki büyük evliya adammış. O da böyle baktı baktı. Amma da cümbüşlü hocaymışsın dedi ve dayanamadın ya dedi. Dayanamadın ya. Ama olsun ağladı ya. Alaaddin efendi dedi, bir rahatladım nefis bir gitti dedi. Nefsi bir ezdim dedi, o dedi, nasıl bir adam ya, orası kirli, burası paslı, suratına bakılacak hali yok, Mezzup, ihtiyar. Merdivenin altında bir yeri var, oturmuş oraya zikir yapıyor. Ben buradan Allah'a mı çağırıyorum demiş. Allah'ım ne biçim adama geldik ya demiş ya. Ondan sonra, ama dedi içime bir feyiz geldi ondan dedi. Yutasım yala yalayasayım geliyor adamı dedi ya. E tabi nefis, e gidince hakikat tecelli eder. Şimdi nereden geldik? Ebu Hanife kadılığı kabul etmedi. Ama Ebu Yusuf'a kadı olacağını haber verdi. Ebu Hanife radıyallahu anh keramet sahibiydi. Takva sahibiydi. Her gece Kur'an'ı hatmeder. 50 sene, 40 sene yatsının abdesiyle sabah kılmış. Bazen bir rekatta Kur'an'ın tümünü katmeder, Bir rekatta ayakta. Efendi Hazretleri dedi ki, bir gece deneyim dedim dedi. Bir rekatta 400 okudum, belim demir gibi, demir gibi belim kaskatı kesildi dedi. Ne adammış bu İmam-ı Azam dedi. Kabe'nin içine girdiğinde iki rekatta Kur'an'ı hatmetti. Kabe'nin içinde. Ondan sonra ne dedi ya Rabbi? Bu Ebu Hanife kulun sana hakkıyla ibadet edemedi ama seni hakkıyla bildi. Yani itikadım düzgün. Tam ehl göre senin hakkında caiz olan olmayan sıfatlarını, isimlerini hepsini bildim. Ama sana hakkıyla ibadet edemedim. Sübhaneke ma affetna ki hakkıyla ibadet. Ya Ma'bud, Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ibadet edemedik buyurdu. Ama ya Rabbi dedi. Hakkıyla ibadet edemeyişini seni hakkıyla bilmesine, tanımasına, inanmasına bağışla da bu Ebu Hanife'yi affet dedi. O zaman Kabe'nin içinde ona nida geldi. Ey Ebu Hanife seni de kıyamete kadar senin mezhebine salik olanları da affettim buyurdu. Onun peşinde gittiğin adam Ebu Hanife gibi adam olacak. Müçtehit olacak. Peşinde gittiğin adam naylon müçtehit olmayacak. Peşinde gittiğin adam seni yarı yolda bırakmayacak. Yarın ahirette Allah indinde melekler nezdinde muteber ve vecahet sahibi olacak. Şimdiki sapıklar gibi daha ölürken son nefeste ne diyeceğini bilmeyen adamlardan olmayacak. Anladın? Ebu Hanife bu. Radıyallahu teala. Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf'un zekasını, dehasını keşfetti. Ebu Yusuf babasız büyüyordu. Yetim idi. Anası onu işe gönderiyor. Kasaba mı bir yere? Bir iş öğren de oğlum, baban yok. Neyle geçineceğiz? Diye. Bir arada kaçıyor İmam-ı Azam'ın dersine geliyordu. İmam-ı Azam onu zekasını tespit etti, dehasını. Bunu tespit edince, radıyallahu teala'nın, Dedi ki evladım sen ne yapıyorsun dedi kasapta çalışıyorum dedi senin kasapta ne işin var E dedi benim babam yok annem de böyle istiyor çünkü biz fakiriz Dedi sen dedi benden para iste sen çok zekisin dedi ben sana paranı veririm annene de götürürsün edersin sakın dedi sen çalışmaya alışmaya gitme bu sefer annesi kolaçan ediyor bir baktı ki kasapta mı baktı yok Dedi ki nerede benim bizim oğlan? Dedi bilmiyorum gelmedi işe. Bir gitti dedi ki mutlaka imam ı Azam'a gitmiştir. Bir gitti bulduğu imam ı şeyinde. Kalktı imam ı Azam'a hakaret etti. Bu kadınlarda bir alem. Senin dedi tuzun kuru tabi dedi. Bunun dedi babası yok dedi. Çocuğu da avara ettin dedi. <gülüyor> avara olur mu adam müştehit olacak ya. Dedi ki avara ettin dedi çocuğu. Ne olacak? Sen mi baksan dedi buna? Sana ne dedi ya? Kadın dedi hat terbiyeli konuş. Bir daha dedi gelmeyecek, şöyle yapmayacak. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Konuştu falan. İmam-ı Azam dedi ki, ey gidi kadın dedi. O senin oğlun ne olacak biliyor musun dedi. Firuze tabakta, Firuze biz bir yüzüklük bulamıyoruz hakikisini ya. İyi para yani. Firuze tabaklarda fıstık yağı ile pişmiş pelte yiyecek dedi. Pelte bir tatlı yani neyse. Firuze tabaklarda fıstık yağı, fıstık yağı zor bulunuyor pahalı bir şey, şimdi bile zor fıstık yağıyla pişirilmiş en iyi tatlı, belte yiyecek dedi kadın şöyle bir baktı etti ya ihtiyar dedi sen tam bunamışsın dedi ya Senle konuşacak lüzum yok hale dedi ya bıraktı gitti kadın sinirlendi neyse zaman gel zaman git zaman İmam Ebu Suf derdi ki İmam-ı Azam benim paramı yüz dirhem para verirdi bir kese benim param biteceğini anlar Derdi ki bana param bitmeden bana haber et. Ama ben hiç utanırdım haber edemezdim. Ama o kerametle hemen gel bakalım derdi. Yüz dirhem daha verirdi. Beni böyle parayla okuttu. Anam baba, hep rahat etti. Beni yetiştirdi zaman geçti. Neyse Ebu Yusuf'a çok da vasiyetleri var. Ebu Yusuf ne oldu? Kadı oldu. Kimin kadısı? Harun Reşid'in zamanında kadı oldu. Harun Reşid'in sofrası, alimler, zengin, efendim, krallar, hükümdarlar, her şey var. Bükele abuzer'a. O sofrada İmam-ı çok meseleler oldu. Bir gün, firuze bir tabakta, bir tatlı geldi. Harun Reşid dedi ki, Ey imam dedi, bundan sarayda bile her zaman pişirilmiyor, bu tatlıdan mutlaka yemeni istirham ederim. Az geliyor, bu tatlı az yapılıyor dedi. Baktı ki tabak firuze tümü fıstık ya dedi ki fıstık yağıyla dedi yapılıyor bu dedi adı işte Arapçası bir peltemine deniyor o zaman böyle bir tatlı dedi. İmam-ı güldü biraz. Niye güldünüz dedi? Meyin bir şey değil dedi. Aklıma bir şey geldi dedi. Ya olsun dedi bize de anlatın aklınıza gelen dedi. Ne var? Hey gide bu Hanife dedi radiyallahan. Bana dedi para verdi bakardı da. Anneme dedi ey gidi kadın bu senin oğlun ne kadar yüksek mertebelere gelecek. Firuze tabakta fıstık yağıyla pelte yiyecek. Anam da dedi demişti ki yahu yaşlı adamsın bunamışsın diye. Hakaret etmişti dedi hocamıza dedi. Şimdi o gün geldi de dedi o mübareğin nasıl önceden bunu keşfettiğini şaşırdım kaldım dedi. Nereden geliyoruz buraya? Mesele ne? Mesele şu. Geriye doğru götürmek lazım konuyu. İmam-ı Yusuf bir gün Harun Reşid'in sofrasında otururken efendim, alimler var, vezirler var, komutanlar var. Laf geldi, nereden açıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı çok severdi. Meselesinden geldi. Şu Tirmizi'de var, birçok şemail kitaplarında var. Ken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul kar'a kar'a, kabak. Ama bu Adabaza'nın tatlı kabağı değil. Onlar Medine demekti de olmaz. Hangi kabak? O yemek kabağı var ya uzun. Acur mu diyorsun? Acur gibi böyle bir şey. Ee, böyle uzun kabak. Yok öyle küçük de değil. Biraz da geniştir böyle, uzuncadır böyle. Kavunun uzunu gibi. Ha, o kabağı severdi. Derken orada yiyenlerden biri kalktı dedi ki: "Ben de hiç sevmem." dedi. Hemen İmam Ebu Yusuf Harun Reşid'e dedi ki: Tevbe etmezse vur kellesini dedi. Nereden geliyoruz meseleye şimdi? Koca İmam Ebi Yusuf Müştehit fetva verdi. Tevbe etmezse vur kellesini dedi. Adam ne oluyor ya? Kabak sevmek ahmentünün şartı mıdır? Falan adam da... <gülüyor> Ey gibi, cühela fışkıracak. Toprağa sıksan cühela. Yani kabak sevmek... İmanın şartı değil ama Resulullah'ı sevmek imanın şartı. Sevdiklerini sevmek imanın şartı. Sevmediklerini sevmemek imanın şartı. Be kardeşim! Şimdi burada konu direktman kabaktan açılsaydı benim canım çekmiyor kabağı deseydin sorun olmazdı. Ama orada birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaba severdi diye konu açınca onun peşine sen ben de sevmem deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğini sevmem Demiş oldun. Bunu deyince de ne oldu? Ebu Yusuf dedi. Aman estağfurullah dedi adam. Uuu, canını kurtarmak için bir kelime-i falan neyse. Ben anlamadım dedi ya bu iş bu kadar ciddi miydi? Evet ciddiydi kardeş. Vel istiğfafı küfrün. Ehli sünnet itikadının metni Ömer Nesefi'nin metni. Taftazani bile ona şer yazmış. Akad-i Nesefi'ye diye geçiyor. O metinki 3 sayfa bir şeydir. O 3 sayfalık en kısa yani ana metinde bile... İslam nişanlarından birini hafife almak insanı kafir eder. Anladın mı şimdi? Sarık sarmasan kafir olur musun? Yok. 70 dekat eftaliyetten kaybın olur. Takke takmasan olur musun? Ama diyor bir adam sarığı böyle başından alıp da efendim, neymiş bu ya falan diye hafife alarak başından çıkartsa kafir olur diyor. Hafife aldığı için. Anlatabildim mi? Dalga geçerse İslamlı şanı sarıkla Kafasına sarıp. ne o diyor kafam mı yarıldı ama sardın diyor ya Ha dalga geçerse, misvak Ne diyor? Ne soktun o odunu ağzına diyor Sen, odun da olamazsın Cehennem odun olursun anca E şimdi sen misvak kullanmasan sünneti terk etmiş olursun Ama Misvaka odun diye hakaret edip de ne soktun odunu ağzına dediğin anda kafir olursun Sen ne konuşuyorsun orada? Mehmetçelik olacaksın, çıkmışsın, bir sakal, şal var, çarşaf, bilmem ne, yobazlık, işte İslam'ı yozlaştırdılar, oradan ne olmuş? Işit olmuş, ne alakası var? Vehhabiliği, sakallı cübbeliler mi kurdurdu? Vehhabiliği donsuzlar kurdurdu, İngilizler kurdurdu, bu işin El-Nusra'nın, El-Kade'nin, tümünün baş çıkartan bu IŞİD'i kim? İngiliz ajanları, Lavrensler kurdurdu. Hangi sarıklı cübbeli alim evliya böyle bir şey yapar, milleti kes doğru der ya. Ne alakası var? Ama adam İslam nişanlarına hakaret edecek ya, kıl lan tüylen olmaz falan. Bu laflar hafife almaktır. Hafife almak insanı kafir eder. Aklımızı başımıza toplayalım ya. Resulullah'ı sevmek ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Sevdiğini sevmek demek. Onun giydiği bir kıyafete hakaret edilir mi ya? Cübbe giydiği bütün hadislerde sabit. Biz Allah için seveceğiz, sevdiklerini seveceğiz. Onu sevmek farklı bir şey. Bakın, onu sevenlerin sergiledikleri fedakarlıkları biz birkaç dersler anlatıyoruz İstanbul'daki derslerimizde. Yani Rebiülevel Mevlid ayından beri ara ara o konulardan devam ediyoruz. Birkaç konu da oradan efendim yanımızda kaldı. Ama onu sevmek eşin Karın, kocan, canın, malın, her şeyden ileri geçirmek demek. Böyle bir şey olabilir? İnsan bir sanatçıya hayran oluyor, bir futbolcuya aşık oluyor, onun bütün kılığını, kıyafetini benimsiyor, onun resimleriyle odasına asıyor. Anası, babası, kardeşi onun aleyhine bir şey konuşsun. Bakalım evde ne oluyor, sofrada çıngar çıkıyor. Öyle mi? Çünkü sevginin kuralı bu mudur? Budur. Beni bile seviyorsa adam, anası benim aleyhime bir şey dese, anasıyla bozuşan var. Biz hapse girdiğimizde ne kadar evlerde sorunlar olduğunu duyuyoruz. Çünkü o müdafaa diyor. Çünkü sevginin kuralı budur. Sevdiğini savunursun. Sevdiğinin aleyhine konuşanı susturursun. Öyle mi değil mi şimdi? Ben kimim yani ki beni seviyorsun? Allah için sevebilirsin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyoruz. Onu seveceksin, sünnetlerini sevmeyeceksin. Bu nasıl iştir ya? Şimdi Sa'di ibn-i Ebi anlatıyor radıyallahu teala Diyor ki, Uhud muharebesindeyiz. Dinar oğullarından bir kadının yanından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Fakat o anda o tabii harpten dönüş farkında değil. Bu hanımın sahabiye radıyallahu teala anha, kocası vefat etmiş, Uhud'da şehit olmuş. Erkek kardeşi Uhud'da şehit olmuş, babası Uhud'da şehit olmuş. Üç tane şehidi var bu hanımın. Bu annemizi. Dediler ki eşin şehit oldu. Ma ala Rasulullah. Rasulullah ne yapıyor dedi? Ona ne oldu? Dediler ki kardeşin şehit oldu. Dedi ki Ma ala Rasulullah. Rasulullah'ın durumu nasıl? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki baban da şehit oldu. Dedi ki Rasulullah nasıl? Sallallahu aleyhi ve sellem. İman bu. Dediler ki hayran ya ümmü fülan, ey felancanın anası. Künyeli konuşurlar kadın isimlerinde. Ey ümmü fülan dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah hamdolsun, senin sevdiğin, istediğin olmasını düşündüğün gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hali hayattadır, sıhhattedir, afiyettedir. Dedi ben yetmez, erûni hatta anzura ile. Bana mutlaka göstereceksiniz, gözümle görmem lazım ki Resulullah sıhhatte midir, değil midir? Sallallahu aleyhi ve sellem. O anda tamam dediler, aldılar, getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelince o hanımın tarihe not düşen, kayıt düşen altın harflerle yazılması gereken sözü küllü musibetin ba'deke celelun ya Resulallah Babam mı ölmüş, kocam mı ölmüş, kardeşim mi ölmüş? Sen sağsın ya. Senden sonra her musibet hafif gelir yarısı Allah İşte mesele bu. Üç cenazeyi bir anda haber alıp da mevzuya bak. Sevgi bu. Sahabe böyle sevdiler. Sen bu sahabeyi sevmeyeceksin. Şia mezhebine göre sahabenin durumu ne? Peygamberimizden sonra bütün sahabe dinden çıkmış. Beş tane kalmış. E Kur'an'da bu kadar ayetler, o beş tane hibimmet ediyor. Yaratan Allah onların dinden çıkacağını bilmedi de önceden gönderdi, sonra bunlar dinden çıktı, öyle mi? nasıl iştir ya? Biz nasıl sevmeyiz bu insanları ya? Kainatın Efendisi'ne her şeylerini feda etmişler. Evet, sevmek lafla olmaz. Sünnetine sahip çıkacaksın, yoluna sahip çıkacaksın, ehl-i sünnet itikadına sahip çıkacaksın. Bu da bir görüştür, asla dinleyemezsin. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerine uymayan hadis şerifleri reddeden hem de sahih hadisleri Hazreti Mehdi gelecek mi? Bu usta hadisler mütevatir mi? Manen mütevatir İsa Aleyhisselam ineceği ondan daha sahih bunlar sahih bir adam bunu inkar ettiği zaman işte mesela o Mustafa Karataş mıydı? Saba Karataş İsa Aleyhisselam'ın inkar ediyor ki mütevatir çok önemli bir itikah bir konudur mesela Akla mantığa vurduğu zaman nakli geri bıraktığı zaman Resulullah öyle buyurmuş ama Hadisleri o güne göre değerlendirmek lazım Bugün bu işte uymayanlar var Atmosferde efendim oksijen yok İsa Aleyhisselam ikinci katta nasıl yaşayacak Süleyman Ateş'in dediği gibi He şimdi bu kafaları duyduğun zaman benim Allah'ımın elçisinin, sallallahu aleyhi ve sellem, sahih kaynaklarda gelen, benim dinim imanımdan ibaret olan, e, hadislere iman demek, Resulullah'a iman demek. Resulullah'ın nesine iman ediyorsun, buyurduklarını inkar ediyorsan. Benim konuştuklarımı inkar ediyorsun, bana iman ediyorsun. Nasıl bir lahana turşusu ya? Yani bana inanmak ne demek? Sözlerime inanmak demek arkadaş. E, o kainat efendisi buyurdu, Bukhari'de, Müslim'de olan... Kütübü Sitte'de, Kütübü Tisade'e geçen, Sünen kitaplarında geçen, hadislerde geçen rivayetleri işime gelmiyor, millet bunu anlamaz, bugün bu anlatılamaz diye reddeden adamları, kainatın efendisini seven bir insan nasıl dinleyebilir ya? Nasıl dinleyebilir, kulak verebilir? Sevgi, imtihan da belli olur. Onun için sen bugün bir hocaya takılırsın, bir ilahiyatçıya takılırsın, bir adama takılırsın. Onun konuşmasını beğenirsin, hatıpliğini beğenirsin, yüzünü, gözünü beğenirsin, kaşını, gözünü. Bana ne? Ondan sonra o adama takıldığın için hobbu keşeyu mi ve yusun. Bir şeyi sevmen seni kör eder, sağır eder. Kusurunu görmezsin, yanlışını duymazsın. O hale gelirsin. Benim önderim budur dersin, liderim budur dersin. O adama tabi olursun. O adam ayeti inkar eder, sen yine onun peşini bırakmazsın. O adam hadisleri inkar eder, sen yine vardır bunun bir bildiği diye onun peşini bırakmazsın. O zaman sen Allah'a Resul'ünü bırakırsın, o iblislerin, zındıkların peşinde mahşerde haş olursun. Onun için bizim Halep oradaysa, arşın burada, Kur'an ve sünnet elimizde, icma ve kıyas önümüzde, edille-i şer'iyye dört'tür, şeriatın delilleri değişmez, Reforma uğramaz, yenilik istemez. Yeter ki sen onları doğru anlayabil, doğru kavrayabil. Bize lazım değil ya. Her gelen yeni bir şeyler yapmak lazım. Bu işleri değiştirmek lazım. Her gelen bir şey konuşuyor ya. Neyi değiştiriyorsun ya? Anla bakalım. 600 sene Osmanlı bu fıkıh kitaplarıyla dünyaya hükmetti. 600 sene. Sen daha kaç günlük hükmün var ya? 2 gündür çıktın, rezil ettin bıraktın bütün memleketi ya. Hocayım diye çıkıyorsun ya. Senin ne itibarın var? 600 sene, ondan evvel Selçuklu Ondan evvel Abbasi, ondan evvel Emevi Ondan evvel, yani 1400 senedir dünyaya hükmetmiş İslam dininin kuralları var, kaideleri var Onu at, bunu at, Emeviliği at, appa. Ya Emevilik bir dönemdir İyisi var, kötüsü var Ömer ibn Abdülaziz de Emevi'dir Ömer ibn Abdülaziz 5. Halife sayılıyor İki senede kurtla kuzu beraber gezmeye başladı İki senede fakir fukara kalmadı ya Kimse zekat versen almayacak hale geldi. Üstünü başını hepsini hazine verdi, malını mülkünü verdi. O da Emevilerden Ondan sonra Hazreti Muaviye zaten sahabe. Onu konuşmuyoruz, o başımızın tacı. Ondan sonra Hazreti Muaviye'nin bir torunu vardı. O da adı Muaviyeydi. O kısa halifelik yaptı, ama çıktı dedi ki benim babam dedem yani yezit için söyledi. Yanlış yaptı, ehlibey'te beyte perişan etti. Ben özür diliyorum, bizi halifelikle bize layık değil, ehli beyte veriyorum dedi. Hemen onu tahttan indirdiler. Neler ettiler? E o da Emeviydi. Dolayısıyla Abbasi diyorsun sen. Abbasi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas amcasına Ya bel kulefa, ey halifelerin babası diye. Kainatın efendisi söyledi, sen halifelerin babası olacaksın. O sonra hizmet ettiler. Harun eşinin birçok hizmetleri var. Birçok Abbasi halifesinin hizmetleri var. Kur'an'a, sünnete. İslam fetihlerine, Müslüman ümmetlere, e sen şimdi Osmanlı deyip atamazsın, Abbas deyip atamazsın. İyilerini alırsın, yanlış yapanı Allah affetsin dersin, öyle mi? Yezid, asla sevemeyiz. Zındık, lanetli, Yezid'i kim tutar ya? Yezid'i tutan mı var? Ne bizim babası onun öyle yapacağını? Namazlı abdesti, ordunun komutanıydı. Sonradan bu kadar sapıtacağın adam nereden bilecek kaybı? Peygamber ki Vahi gelmiyor ki ona. E burada bir içtihat hatası olabilir. Ama Yezid'in suçundan Allah babasına sorar mı? Sağlığında değil, hayatta değil bir şey bilmiyor. Vefat etmiş. O zaman Yezid'i suçla. Ama Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar e bu şekilde İslam'a hizmet eden bunlar Kur'an'la, sünnetle, fıkıhla, hakaitle amel ettiler. Edille şer'iyenin dört delilini kain ve hakim ettiler ve dünyaya hükmettiler. Bugün 2 milyara ulaşan Müslüman sayısı varsa bu adamların düzgün olanlarının halifeler içerisinde ehli sünnet olanlarının bu işte nesi var? Çok büyük emeği var, hizmeti var. 3-5 tane bozuk adam her dönemde çıkabilir ama bunun damgasıyla bütün ümmeti damgalayamazsın ya. 13'ün arkadaşlar Çok konuşmaya başladılar Şimdi Emevilere sövmek Hemen kimi akla getiriyor? Çünkü teravih 20 rekat Ne diyor Yaşar Nuri? Emevi namazı diyor Halbuki Resulullah'ın namazı 20 rekattı i̇bn ebi Ebi de en sahih hadis kaynağı Bukhari'nin de şeyhi Diyor ki 20 rekat kılıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hemen teravih'i 8'e indirecekler Halbuki onlar 8 kılıyordu 3 saatte O da evde tamamlıyorlardı Oradan 8 e inecek. Niye? 20 rekat. Emevi namazı. Ya Allah'ın dinine, Rasul'ün hadislerine Emevi dini demeye başladılar. Resmen Emevi dini demeye başladılar ya. O şey de öyle. Onu da ben bir adam zannederdim. O da ne biçim çıktı ya? Geçen söyledim ya. Namık Kemal Zeybek. Uhu! Şey Yavuz Bülent Bakilerle bir tartışmaya girdi. Ben senin dininizden değilim diyor ya. Siz Emevi dinisiniz diyor. Emevi Kur'an'ı, Emevi dini diyor ya. Bu nedir arkadaş ya? Bu sen nasıl sahabenin... Efendim, bu işi Kur'anlar sahabedir Azri abi. Yanında dolu sahabe vardı. Burada bir devlet kurulmuş. Şu kadar sene devam etmiş. Neyse 80 sene şu kadar. İyiliğini alırsın. Yanlış yapanı reddedersin. Ama adamlar dini değiştirmedi. Kimse dini namaza namaz eklemediler. Namazdan rekat çıkartmadılar. Emevi dini diye bir şey yok ya. İslam dini diye bir şey var. Bunlar nasıl adam ya? Neden? Bunları dedikleri zaman şeyden, Şia'dan ne alıyorlar? İtibar alıyorlar. Tabi itibarın arkasında da kim bilir kim ne alıyor onu bilmiyorum. Ama bütün bunlar nereye hizmet ediyor? Şia'ya hizmet ediyor. Sahabe aleyhinde konuşuyor. Ha Yezid sahabe değil. Yezid'e istediğin kadar dümdüz gidebilirsin. Ben Yezid'i asla savunmam melondur. Ama ve lakin. sen şimdi Yezid'in oğlu var bir daha Muaviye. Yezid'in oğlu Muaviye'yi de bütün kaynaklar diyorlar ki Evliya Allah'tandı. Kalktı dedi ki, yani oğlu veya torunu neyse, kalktı ne dedi? Halifeliğe biz layık değiliz, Ehli Beyt layıktır dedi. Ben ne yapacağım halifeliği dedi, Ehli Beyt'e verdi, vereyim dedi ya. E öyle de mübarek çocuğu olmuş. Çünkü en azından dedesi mübarek, Hazreti Muaviye'nin torunu o da. E, o zaman... Sen burayı... Ömer İbni Abdülaziz orada daha birçok kıymetli insanlar var, komutanlar var İslam'a hizmet etmişler, Afrika'lara kadar bütün İslam'a... Bütün Buhara Özbekistan her tarafı Müslüman etmişler Bizim atalarımız, ecdadımız onlarla Müslüman olmuşlar Bugün biz Müslümansak o adamların hizmetleri var Sen bunu nasıl tümden reddedersin? İşte, 20 rekat zoruna gidiyor Emevi dini diye 20 rekatı kılmama Sanki 8 kılıyor, 8'i kılsan öp başına koy 20 kılmıyor, 8'i kılar mı ya? Zaten 8'den sonra ön sünnet son sünnette gidecek sonra vitir de ihtilaflıdır farz mı vacip mi zaten dört dekat farz kalacak dört dekat farzda da ne diyecek ya dua sende olur namazın maksadı duadır yani duada abdest lazım değil abdestsiz de olur yani adam yatakta işi bitirecek yani başka bir, bir çaremiz kalmadı cülük mülük bile bunlar namaz kılar ya çünkü din bunlara zor geliyor Müşriklere senin davet ettiğin yol ağır geliyor diyor Allahu Teala. Çünkü kalbinde içinde gizli şirk var. Beş vakti kabul etmez. Rekatı kabul etmez. Teravih'i kabul etmez. Onu reddet, bunu reddet. Bize yeni bir din getirmeyin arkadaşlar. Biz Allah ve Resulü'nden gelen din bugüne kadar baki'dir, kıyamete kadar baki kalacaktır. Biz de bunda emek edeceğiz inşallah. Emek edeceğiz. Kainat efendisini seviyorsak sünnetini seveceğiz seviyorsak yolunu seveceğiz yolunu koruyacağız mal can her şey feda olacak dinimiz hayatta kalacak inşallah o, o şey demeyiz ya Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh ne dediler falan kabileler zekat vermiyor vermeyecek dediler halife olduğu zaman nasıl vermez ya dedi savaşırım onlarla dedi dediler ki ya Mabekir adamlar namazı kılıyor namaz bedava çünkü kılıyorlar zekat para Koyun moyun keçi verilmesi lazım devlete, Beytülmal'a. E zaman, Resulullah da vefat etti. Fırsat bu fırsat, şu zekatın müessesesini bir çökertelim dediler. Kabileler dinden çıktı, Arap kabileleri mürtet oldu ya. Geldi dediler ki, zekat vermedi. Hz. Ha, Ebubekir dedi ki radıyallahu teala, Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verdikleri bir oğlak, bir oğlak, çünkü zekatın şeyine göre 40 olursa şu kadar, 60, 120 mi neyse oğlaktır, büyüdür, küçüğüdür, şartları var. Para gibi değil o, hayvan işindeki zekatların farkı var. O zamanda verdikleri bir keçi yavrusunu bile, bir kuzuyu bile eksik verseler, vallahi savaşacağım. Ya nasıl savaşacaksın, adamlar namaz kılıyor, camileri var. Beş vakit namaz devam ediyor. Ehli kıbleyle savaşılır mı? Ya Bağbekir dediler. Hatta Hz. Ömer Efendimiz'in bile bu işe aklı yatmadı. Dedi ki, ya Bağbekir, ben bu işten bir şey anlamadım dedi, yani idare mi etsek, ne yapsak, adamlar namaz kılıyor, nasıl savaşacağız dedi. Hz. Ebu ne dedi, radıyallahu teala, Ya Ömer, sen cahiliyette pehlivan edin, şimdi korkak mı oldun dedi. Ya Ömer, bu Allah'ın dinidir, ben bunu oynatmam dedi. Resulullah'ın kurduğu dindir, bunu bozdurmam dedi. Hiçbiriniz gelmiyorsanız tek başıma savaşırım. Sağ elim gitse sol elimle savaşırım. İki elimi de kesseler vücudumla üzerlerine yıkılırım. Eyun قَسُوا مِنْ دِينَا شَيْءٍ Hay Biz hayattayken dinimizden hiçbir şey eksiltilemez dedi. Hz. Ömer dedi Allah senin gönlünü göğsünü şer etmiş ne mübarek adamsın dedi. İşte Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin Hz. Ömer halife olmadı da Ebu Bekir ol? Niçin Hz. Ali olmadı da Ebu Bekir ol? Evet senesi iki seneydi. Ama o iki senede dinden dönen mürtetlerin savaşlarıyla geçirdi mübarek. Hz. Ebubekir'in döneminde çok feti olmamış. Ne feti olacak? Millet dinden çıkmış. Milleti yeniden dine döndürdü. Onun yaptığını hangi halife yaptı? Radıyallahu Teala. Seni dedi Allah gönlünü şer etmiş, sana uymaktan başka yolumuz yok. İşte bu Bekir Efendimiz o gün zekattaki bu musamayı gösterseydi bugün zekatın nisabını bile kimse bilmeyecekti ne kırkta biri bilecekti ne efendim koyunun zekatı ne devenin zekatını kimse hesap edemezdi çünkü o İslam'ın beş şartından biriydi ve daim kaim olması lazım idi Hz. Sıddık savaşırım dedi herkes olsa savaştı savaştı bazıları ile bazıları dinden çıktılar bu zekat gözünde. çünkü neden? vermem diyor Devlet alması gerekiyor bunu, Beytülmal olarak İslam Devleti'nin. Aksi takdirde devletin caydırıcılığı kalmıyor, itibarı kalmıyor, hiççesi kalmıyor. Burada acayip meseleler var. Biz hayattayken bizim dinimizden bir şey eksiltilebilir mi? Şu i̇şte için Hz. Ebu anlayışı, Hz. Ömer Efendimiz bile onun anlayışına yetişemez. Teala teâlâ'nüma. Yetişemez. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dinden çıkanlar olacak. Zekatı reddedenler olacak. Ortalık karma karışık olacak. Bunu Rabbin bildiği Hazreti Sıddık'a iki sene daha ömür vererek halife yaparak İslam'ı tekrar oturttu. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz tabii ki fetihleri bütün dünyaya şamil etti. Adaleti, sistemi, nizamı, düzeni kurmaya başladı. Ama ilk baştan oldu, çalkalantı oldu. Onun için biz yaşıyorsak dinimizden bir şeyin eksilmesine izin vermeyeceğiz inşallah. Eksiltmeye çalışanların da cevabını vereceğiz inşallah. Siz de bu hizmette efendim gayret edeceksiniz inşallah. Evet. Şimdi bir kısa daha edeyim. Enes radıyallahu teala rivat ediyor. Sahabe-i kiramdan bir zat. İsmi Cüleybibi radıyallahu teala. Bu zatın, yani şöyle diyeyim, yakışıklı değilmiş. Bu zat yakışıklı değilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan birinin yanına gitti, evine gitti. Evvela bu cüleybi hazretlerine gitti. Dedi ki ona seni evlendirsem evlenir misin? Dedi ki ya Rasulallah, suratım muratım, çok tipim düzgün değil. İzentecid-i nikâsiden, kimse bana meyletmez, rağbet etmez, yani siz araya girerseniz olur da, milleti bana isteksiz bulursun, ben de sizi üzmek istemem dedim. sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, غَيْرَ اَنَّكَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَسْتَ بِكَاسِدِ Ben senin Allah indindeki makamını biliyorum. Ey Cüleybib, sen Allah indinde, İtibarsız değilsin dedi. Allah'ın dinde itibarın var senin. Hey gideyim. Yakışıklığa mı bakıyor, güzelliğe mi bakıyor, paraya mı bakıyor bu işler arkadaş. Kainatın efendisi geliyor diyor ki seni evlendireceğim diyor. Diyor benim tipim, tipim güzel değil. Millet bana beğenmez beni, kızlar beğenmez beni. Ama Allah beğeniyor seni diyor. Onun için Hazreti Enes dedi ki, gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir kızı babasından istedi. Kime istedi? Bu Cüleybi. Anladın mı ismini? Cüleybi radıyallahu anh'ın e, evlenmesi için. Adam dedi ki, ensardan olan zat, annesine danışayım dedi. Kızın annesine danışayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fenî meyzen, çok iyi olur, iyi olur tabii, annesine sorulsun buyurdu. Çünkü bu işlerde istişare vardır. Zorla kızı istemediği bir yere vermek, dayatmak, özgürlüğünü kısıtlamak, baba ana zoruyla falan bunlar sünnete uygun işler değildir. İslam'da annesine, kendisine kızın danışılır, görüşü alınır. Evet, adam hanımına gitti, durumu anlattı. Kadıncağız da dedi ki, onu kimler kimler istedi de biz vermedik de... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Cüleybip'ten başka adam mı bulamadı isteyecek dedi. Ayıp oldu biraz değil mi? He? Biraz ayıp kaçtı. Neyse ama o kadın da Ensar'ın hanımı o da sahabeden bir kadın yani. Dikkatli konuşun. Sonra sizi Celal Hoca da kurtaramaz demiş ya. Ona göre yani. Neyse haddimizi bilelim. Haddimizi bilerek hareket edelim. Kız da Herdenin arkasından duyuyor mu? Duyuyor. Kız dedi ki: "Eturidun en terdu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrehu." Ey anam babam, kainatın efendisinin emrini geri mi çevirmek istiyorsunuz? Halbuki güzel kız demek kimler istemiş diyor annesi baksana. Talibi var yani. Ama işte sahabe içindeki bir genç kızın şuuruna bak. Analar da şimdiki ana-babalar da yok. Evet. Kız öyle deyince ''İnkâne gad radıyavulehum lekum feenkihûhû'' Dedi, eğer dedi Resulullah size damat olarak Cüleybib'den razı ise beni onunla evlendirin dedi. Deyince anne babası dediler ki Sadakti. Doğru söyledin kızım dediler. ''Sen bizi dediler, irşad ettin.'' Babası gitti Resulullah sallallahu aleyhi ''Sallallahu aleyhi ve selleme'' Sen razıysan biz de razıyız Resulullah. Sonra evlendiler. Ee, bir zaman sonra bir kargaşa çıktı. Medine'de bir olaylar oldu. Hazreti Cüleybip efendim bir panik o zamanda bir ortada bir işleri karışık zamanda aralanda kaldı. Neyse e, müşriklerden bir grupta gelmiş e, Müslümanlardan bir kısım insanları sarmışlar, etmişler, öldürmüşler, yağmalamışlar. Hazreti Cüleybip de ee, o arada şehit oldu sonra e, yani şehit olduktan sonra Hz. Enes diyor ki fakat diyor onun hanımı olan o kadının kızın öyle bir itibarı oldu ki o şehit hanımının onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendirdi diye öyle bir malı oldu öyle bir zenginliği oldu Medine'de ondan daha itibarlı bir hane olmadı diyor niye laf dinlemekten şimdi Konuşmak kolay. Başa gelince icraat zor. Şimdi Efendi Hazretleriyle de oldu bu işler. Diğer alimlerin de başına geldi bu işler. Çok seviyorum şeyhimdir, mürşidimdir, şudur bulur. Ama işte kızını şuna ver dediği zaman verir misin diye teklif ettiği zaman ya işte fakir bu ya şu dur Hemen başlıyor hareketler. Değil mi? Şunu yap dediği zaman, başkası yok mu acaba yapacak, ben de çok hastayım, yaşlıyım, yorgun. Hemen mazeretler başlıyor. Sevgi nasıl olur arkadaşlar? İşte o kızın, o kazanan annemizin, sahabiyye annemizin, anne babasını da ikaz eden, kainat nefendis'inin emrini geri mi çevirmek istiyorsunuz? Sevgi budur. Seven sevdiğine itaat ede gelmişler. Biz Resulullah'ı seviyorsak sallallahu aleyhi ve sellem, Sünnetinde ne varsa, hadis şeriflerinde ne varsa, bizim için neleri tercih etmişse kendimiz için onları tercih edeceğiz. O beğenmemiş, bu sevmemiş, bu şunu demiş, bu bunu demiş, zamanı geçmiş, zemini geçmiş. Şu anda bunları tevil etmek lazım, tahvil etmek lazım, yeni yorumlar yapmak yok. Biz onu sevdik, sevdik seveli de, ondan ayrılmayacağız inşallah. Ölünceye kadar bütün emirlerine uyma gayret edeceğiz yapamadıklarımızdan da Allah'tan istiğfar edip hafis diyeceğiz efendisinden de özür dileyeceğiz asla bunun zamanı geçti bu bu zamanda olmaz demeyeceğiz tam zamanıdır ama biz zayıf ümmetleriniz sen bizi güçlenmemiz için Rabbine yalvar ya Resulallah diyeceğiz öyle midir yoksa sakın ha zor gelende işinize gelmeyende ne yapmaya çalışmayın bu hadisi tevil etmek lazım bu ayetin manasını yeni bir yoruma tabi tutmak lazım. Bu dinsizliktir, mürtetliktir kafirliktir. Kur'an ve sünnet değişmemiştir ve değişmeyecektir. Buyurdukları haktır ve gerçektir. Allah Resulü deccal çıkacak buyurdu, haktır ve gerçektir. Hz. Mehdi çıkacak, haktır ve gerçektir. İsa Saminecek, haktır ve gerçektir. Yecüc mevcut Kur'an'da bahsediyor, haktır ve gerçektir. Set patlayacak, arkasından çıkacak. Efendim, Neymiş onlar zaten çıkmış da, yok Çinlilermiş de Alakası yok Kur'an'da suru tarif ediyor Aradaki şeyi tarif ediyor, arkadaki insanlara şu anda kimse ulaşamadığını beyan ediyor Çin zaten bütün dünyaya ulaşıyor şu anda Ne alakası var? Tevilcilik Bu şekilde yorumlar yapmak ayeti hadisi sulandırmaktır İtikadı bulandırmaktır Allah rızası için Kur'an ve sünnette ne varsa Biz hiç kimsenin etkisinde kalmayacağız aynen gerçekleşeceğine iman ediyoruz arkadaşlar. Bu Allah bu imanımıza Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi, ders çok, dert çok, konu çok ama bu kadarla iktifa edeyim. Önümüzde önemli bir mesele var, bunu size duyurayım, ikaz edeyim. Ben sizi Allah için sevdiğim için, sizin hayrınızı istediğim için şerrinizi istemem. Başınıza bela gelmeden ben sizi de uyuru, uyarıyorum, kendimi de uyarıyorum. Şimdi evvela tabii ki bu dergimizde en mühim mesele bir reddiye var. Bu reddiyede ne yaptık? Mustafa İslamoğlu'nun yaptığını Charlie Hebdo'daki gavurlar bile bu dine yapamadı. Üç sayfalık bir yazıdır. Çünkü bu adam kainatın efendisinin cinsel gücünü diline dolamış, güçlü olmadığını ispat etmeye çalışıyor ve hadislerin uydurulduğunu Süleyman Aleyhisselam'la karizma yarışına girildiği gibi çok terbiyesiz müstehcen konular yazmış Üç Muhammed kitabında Ben de kainatın efendisinin şefaatına kavuşmak için buna cevap yazdım Ben de bu cevabı sizin de okumanızı insanlara duyurmanızı Rasulullah'ın hatırı için rica ediyorum Bu adamın ne mealde Konuşmalar yaptığını yazılar yazdığını görmeniz için kaynaklarını verdim Okutursunuz inşallah Bunu size vazife Ondan sonra Ankara'da Şahin Akşimendi Hazretleri hakkında 16.000 bin kişi toplandı, arenada büyük bir sohbet oldu. Onun çözümü var, okursunuz okutursunuz inşallah. Ondan sonra, şimdi dergide konular çok, bunların hepsine bakarsınız, farklı yazarlardan da eli Sünnet'e uygun yazılar aldık. Özellikle Mustafa Özcan Hocaefendi'nin İran devrimi şeytanın hizmetinde 60. sayfede okumanızı rica ederim. Bizullahla İsrail'in reklam arası 59. sayfede okumanızı rica ederim. ehl Sünnet'in ihyası Seyfi Şahin Efendi'nin Bunlar önemli şeyler. Ondan sonra Sünnet'i inkar etmek insanı küfre götürür. Şevket Eygin'in yazısı Ümmeti kuşatan 20 tehlike. Bunları okursunuz inşallah. Bir de Sema Maraşlı diye bir hanım kardeşimiz Öyle güzel İslam'a uygun yazılar yazıyor. Bakın Hanım kardeşimiz ne yazmış? Kadın neden reis olmamalı? Kadın Neden Reis Olmamalı? Çok ilmi bir yazı Mutlaka okuması tavsiye ediyorum 62. sayfede Hani işlerini Kisra'nın kızına bırakan bir toplum nasıl felah bulsun hadis-i şerifini Düşünürsek Ona hizmet ediyor o hadisi şerh ediyor Erkekte kadın özentiliği Aman Çocuk yetiştiriyorsunuz Çocuk yetiştiriyorsunuz Erkek çocuklarda ne oluyor? Kadın özentiliği, kadınlara benzeyen erkeklere lanet vesaire. Burada çözümler, çareler. Bu hanım iyi bir yazar ve iyi bir bilgili hanım, kardeşimiz. Yazılarını okursunuz. Hanımlar da okusun, erkekler de okusun. Şimdi esas mesele söylüyorum. Önümüzdeki 17 Mart, dinleyin dinleyin. Salı'yı 18 Mart çarşambaya bağlayan gece. Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşamba gecesidir. Evliyaullah'tan Maul Aynayn Hazretleri çok büyük velidir, yakın tarihte vefat etmiştir. Moritanyayı Fransızlardan kurtaran Mücahit Şeyh'tir. Öyle bir havas ilmi, zikri ve kerametleri vardı ki Fransa'dan uçaklarını kendi asasıyla işaret ederek düşürür, düşürürdü mübarek. Öyle büyük bir zattı Maul Aynayn, orada sahrada türbesi var. Bizde çok kitapları var bu zatın. Bu zat diyor ki, Neatul Bidayaat ve Tausifun Nihayaat isimli eserinde kaynaklarını vermişim. Mart ayının ilk çarşamba gecesi. Tabii bu 100 sene evvel falanla göre. O zaman Mart ayı hangi takvime göre? Eski Mart. Eski Mart zaten şimdiki de yazıyor. Rumi takvimdir. Eski Mart'ın ilk çarşambası. Şimdi kaça denk geliyor önümüzde? 17'yi 18'e bağlayan gece bir senelik belalardan korunmak için okunacak sureler ve zikirler Mart'ta sıkıntılar olabilir ilk çarşambada sıkıntılar olabilir zuhuratlarda böyle görülmüştür bazıları 17'sini gördü zuhuratta ben, benim tanıdıklarım bazıları 24'ünü gördü bu Mart'ta dikkatli olalım ortalık karışabilir çarşı pazar karışabilir Kendimizi sakınalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinizden çıkmayın buyuruyor. Çok dolanmayın buyuruyor. Ortalık karışırsa sokak hareketlerine karışmayalım. Efendim, fitne varsa, tehlike varsa biz kimseye eziyet eden olmayalım. Bize eziyet edilse de biz eziyet etmeyelim. Şimdi 17 Mart için zuhuratlar vardı. 24 için de vardı. Fakat bu sene baktım ilk çarşambada 17'ye geldi. Çok ilginç. Yani ilk çarşamba Rumî takvime göre 17'ye gel. Şimdi ben sizi Allah için uyarıyorum. Sayfa 80. Akşam namazından sonra senede iki kere bir sefer ayının son çarşambası bir de bu hesaptaki ilk çarşambası. Yani ilk çarşambası 17'ye geliyor. Bak Rumî takvime görsün. Eski Mart hesabı. Belalardan korunmak için 12 kere Fatiha. Yüz kere Besmele-i Şerif Yüz kere Bismillahilllezî lâ yadzurru mâ asmîhî şeyhûn filallâhû ve lâ fissemâhînâhû ve s semîhûl Bu biraz sürer Manayı düşünerek okuyun, manalarını yazdım Seksen birinci sayfaya geçtik Yüz kere La havle ve lâ kuvvete illâhâ bilâhî alîl-alîl-azîm -al Yirmi yedi kere Bismillahirrahmanirrahîm innâ anzelnâhu fî ilayetil kadri Her keresinde Besmele çekilir çünkü sure olduğu için Ondan sonra sonunda bir salevat-ı şerife okunur Ondan sonra Altta her çarşamba okunan iki eksik var bunlar içinden. Bu senede bir kere, bu senede bir kere. Ama her çarşamba gecesi okuyan yüz kere ya Kaliq o ya Kaliq ya Kaliq u ya Hali o yüz kere de Subhun Kudüs Subhun Kudüs Subhun Kudüs okunuyor. 81. sayfede bitiyor. Allah'ın izniyle yer, gök, ateş dolsa Allah sizi bu ayetlerle zikirlerle muhafaza edecek hanımlar, erkekler, sevdikleriniz, eli sünnet, müminler, mümineler ben size duyuruyorum bir seneye taalluk edecek belaların etkisi olacak sıkıntılardan korunmak için ben yazdım size de duyuruyorum onun için dergimiz başka dergilere benzemez kaç kitaba bedeldir farklı bir şeydir bu bu 80 ve 81 17 Mart salı akşam namazını müteakiben yatsıdan evvel ama vaktim olmadı, şudur budur, yatsıyı kılmadan okuyabilirsin. Bazı diyor, ben cemaati kaçırmayayım diye yatsıyı kıldım, yoldaydım işten geldim, yatsıyı cemaatle kıldım, bunları da okuyamadım. O zaman yatsıdan sonra da okunur, teheccüde kadar okunması aynı tesir eder Allah'ın izniyle inşallah. Bundan dolayı bunlarla amel etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Allah Teala Hazretleri Hepimizi muvaffak eylesin Hepimizi şerlerden emin eylesin Hayır. Gökten yerden afat Gelecek afatlardan mesunu mahfuz eylesin Hayır. Amin Şimdi yine size Bir salavat şerifi öğretiyorum Hazreti Abdülkadir Geylani'nin 40 salavatından ikinci sıyga En kısa Beraber okuyalım Allahümme, Allahümme. Ya Rabbe Muhammedin ve Ali muhammedin, Al -Muhammed. muhammedin salli Ala muhammedin ve Ala Ali muhammedin Al -Muhammed. vecz-i muhammeden, muhammeden ma hü ve ehlüh. ehlüh işte bu kadar bu 157. sayfede en son çıkan kitaplarımızdan 40 salavat'tan bak 157. sayfede i̇bn Abbas'tan rivayet Rasulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem kim bunu okursa Bin sabah yetmiş yazıcı melek sevabını yazar da bitiremez yorulur kalkar 70 sabah Bin sabah bin sabah yetmiş katip Evet her kim bu salavatı okur Ve bu duayı yaparsa Cabir İbni Abdillah'tan rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Onun üzerinde ne hakkı varsa bütün haklarını ödemiş olur Ne kadar hakkı var üzerimizde? Allah'tan sonra en büyük hak Muhammed Mustafa'nıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün hakları ödemek için 157. sayfede kıyamet günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ehli beytiyle beraber mahşere olur. Allah onu da ana babası ölüyse de diriyse de mezardaysa da anasını babasını da o bir kere okusa da affeder mağfiret eder. Onun için sayfa kaç? 157. sayfa Allah Teala tarafımızdan kaynat efendisini layık olduğu makamlarla mükafatlandırsın. Amin. Subhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seydil murselin Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme inna neseluke'l cennet. Amin. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neseluke'r <gülüyor> ridâke vel cennet. Na'ûzü bike min sekhatike ven nâr. Allahümme inna neseluke'l cennete ve ma karrebe ileyhâ min kavli ve amel. Na'ûzü bike minen nâr ve ma karrebe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme nas'aluke min hayri ma's alekım sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi la ve la ya ya ya Bizleri buradan affetmeden dağıtma ya Rabbi. Dünya ahiret muratlarımıza erdirmeden çıkartma ya Rabbi. Ehli sünneti bütün dünyada aziz eyle. Ehli bidatı zelil eyle. Suriye'deki Müslümanlara imdad eyle. Esad zalimini kahru perişan eyle. Allah'ım bütün Şia'nın uzantılarını berbat eyle. Allah'ım Şia'nın tasallutundan Ehli Sünneti kalaha eyle. Vatanımızda İslam vatanlarında Şianın hareket yapacak gücünü, kuvvetini bırakma Ya Rabbi. Amin. Maddi manevi imkanlarını bırakma Ya Rabbi. Amin. Sahabeye sövenleri lanet eyle sahabeyi sövenlere. Ya Rabbi lanet eyle onlara sen Ya Rabbi. Amin. Sen Fazl-ı Kerim'in sünnetin birliğini, beraberliği, ittihadını, vahdetini bozma Ya Rabbi. Amin. Türkiye'yi, İslam ve Sair İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Önümüzde gelecek muhtemel belalarda cümlemize yoksa emin eyle. Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle, Afganistan-Pakistanlık ehl e yardım eyle. Amin. Ya Rabbi Somali'de, Ya Rabbi Keşmir'de, Myanmar'da, Akdaro Azner neresinde, zindanlarda, hapishanelerde, ve her nerede zulme uğramış mazlum Müslümanlar varsa imdatlarına yetiş, yardım eyle Allah'ım! Bize de yardım etme imkanları halka ile sebepler nasip eyle Ya Rab. Onlara ulaştırmamızı yardımlar nasip eyle. Amin diyen dillerini harca ömden azad eyle. Hastalarımıza acil şifa dertlerimize devalar ikram eyle. borçlarımızı edalar ihsan eyle. Bizden evvel ölenlere kargaygar rahmet eyle. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Pilotlarımızdan, askerlerimizden Ya Rabbi Alemin ve Ya Hayren Nasirin vesaire zulme uğrayarak şehit olanlardan haksız yere öldürülenlerden veya bir iş kazalarında ölenlerden, bütün müminine müminata rahmetinle muameleyle <Türkleyin> ruhları için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü Muhammed abduhu ve Resuluh. la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin aydeme havsuhu ilmulllah Allah Allah Allah A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ve inna allaha ma'as فلا تنقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل belven ne kum bir şey im Minel halfivelcu ve ne Ve ve meshri sabirin alladhina idha asabat-hum inna إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربهم وَرَحْمَةٌ Və rəhmət oylayıb, kəhmül müteddun. İnna al-ṣafâ min